açık gazete. Merhaba Kainat Bugün 9 Nisan Perşembe Yıl 2020 Ay 4 Gün 100 Kasım 154 1441 Hicri Şaban 16 1436 Rumi Mart 27 Marif Kitaphanesinin Kuruluşu 1860 Mimar Sinan'ın Ölümü 1489-1588 Günün Tarihi 32 Yıl Önce Bugün yani 9 Nisan 1988'de şair, gazeteci ve yazar Şevket Rado vefat etmişti. 432 yıl önce bugün 9 Nisan 1588'de Büyük Mimar Sinan 98 yaşında vefat etti. 165 yıl önce bugünse yani 9 Nisan 1865'te 4 yıldır süre gelen ve 600 binden fazla insanın ölümüyle sonuçlanan Amerikan İç Savaşı, Güney Orduları Komunda, Komandanı General Robert E. Lee'nin Kuzeyli Mevkidaşı General Grant'a teslimiyle teslim olmasıyla son buldu. Büyük Saatli Marif Takvimi Auf <Gülüyor> Auf So fest wie eine Eiche er hat gewiß gewiss schon manches Sturm erlebt Vielleicht ist er schon morgen eine Reise wie es so İzlediğiniz için Radyo Bursa 94.9 radyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Bendimiz Ömer Madra, Özdeş Özdeş Özbay ve Robin Tayar'la oluşan ekiple birliktesiniz. Andrei Gritsku da bize yardım ediyor. Destek oluyor. Aslında ekibin tam bir parçası o da. Baştan söyleyeyim. Ve biz Bendimiz Ömer Madra ve Öz Özdeş Özbay'da Evliliğimizden yayın yapmaktayız. Koronavirüsü günleri devam ediyor. Artarak yani daha hiç yavaşlama yok. Ee, açık radyoda da çok değişik bir özel uygulamayla arkadaşlarımızın önemli çabalarıyla da e, programları eskiden olduğu gibi aynı şekilde sürdürmeye çalışmaktayız. Evet çaldığımız şarkı ya da marş. Hannes Wader tarafından seslendirilen Auf auf zum Kampf zum Kampf yani aya aya hadi kalkalım dövüşe savaşa diye Alman solunun klasik şarkılarından bir tanesi ta Fransa Prusya Savaşı sırasında ortaya çıkmış ilk 1870-71'deki ama 1919'da Bertolt Brecht yeni bir şair, oyun yazarı Bertolt Brecht yeni sözler yazmış. Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht'in öldürülmesi, katledilmesine e, gönderme yapan bir şarkı. Ayağa kalkalım, ayağa kalkalım, dövüşelim. Çünkü biz dövüşmek mücadele için, kavga için doğmuşuz. Hazırız kavgaya. Karl Liebknecht'e ve Rosa Luxemburg'a yardım etmek için söz vermişiz, yemin etmişiz. O ve Karl on... Liebknecht'i kaybettik. Rosa Luxemburg'da bir katilin e, elinden kaybettik. Cinayete kurban gitti ama biz savaşa devam edeceğiz diye giden bir şarkı. Niye çaldığımızı şimdi söyleyelim. O da e, Eduardo Galeano söylesin daha doğrusu bize. kadınlar Eduardo Galeano çeviren Süleyman Doğru Unos tes Ayakkabı 1919'da devrimci Rosa Luxemburg Berlin'de katledildi. Katiller onu dipçik darbeleriyle öldürüp bir kanalın sular, sularına attılar. O, o esnada ayakkabısının teki yere düşmüştü. Bir el ayakkabıyı çamurun içinden aldı. Rosa ne özgürlük adına adaletin ne de adalet adına özgürlüğün feda edildiği bir dünya istiyordu. Bir el her gün tıpkı o tek ayakkabıya yaptığı gibi bu bayrağı da çamurun içinden çıkarıyor. Kadınlar Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Yayıncılık. Evet, şimdi tarihte bugüne geçmeden önce bir de e, günaydın demeyi de unutmuşum. Bir kere her şeyden önce ben Deniz Ömer Mada Özdeş Özbay ve Robitaier Andrei Gritku'nun bulunduğu ekipten bir günaydın diyelim. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet, ondan sonra da kuşlara bir Kulak verelim. Yani doğa defterinden deniz gezginin derlemesiyle Nisan ayının kuşlarını zaman zaman sabahları söylüyoruz. Şimdi birazcık da çoban aldatandan bahsedelim. Capri mulgus europaeus. Adını taşıyor latincesiyle. Göçmen bir gece kuşu çoban aldatan. İlkbaharda gün batımından birkaç saat sonra ötmeye başlar. Sesi duyulsa da kendi görülmez. Konduğu yerde İtina ile gizlenir Uçarken de hiç ses çıkarmaz Ötüşü kuştan çok Cırcır böceği hatta kurbağa sesini andırır Bu yüzden gece kurbağası Diye de bilinir Erkeğin kur ötüşü Binlerce notadan oluşan uzunca bir Repertuara sahiptir Gündüzleri bir ağaç gövdesinde Kendisini yok edercesine Kamufle olur Tüy rengi ve deseni tam olarak Ağaç kabuğunu andırır Uçarken kanatlarındaki ve kuyruğundaki beyaz lekeler parlar. Koca gözlü, kısa bacaklı, minik ayaklıdır. Sendeleyerek yürür. Ötüşü kendinden başka her şeye benzeyen, ne yerde ne gökte çoban aldatana keçi sağında da denir. devamında belki yarın takip etmeye çalışırız okumaya. Şimdi tarihte bugüne geçelim. 1860 yılında, İlk kez bir ses kayıt altına alınabildi. Evet oradan da şimdi çok fazla sayıda sesli kayıt altına alabildiğimiz bir dünyaya geçtik. Çok ilerledik ama bir yandan da ne kadar ilerlediğimiz tartışılabilir. Evet 1898'de bugünse siyah Amerikalı oyuncu Hazarifen diyebiliriz aslında. Şarkıcı, sporcu, siyasal eylemci ve akademisyen Paul Robeson doğmuştu. Olağanüstü sesiyle, basperiton sesiyle ünlü kıldığı Old Man River şarkısını Mississippi Nehri'ne bir metiye. Bunu yorumlayışıyla olduğu kadar da sosyalist inancını tavizsiz savunmasıyla da bilinen birisi. Türk Türk şairi Nazım Hikmet de Korkuyorlar adlı şiirini 1949 yılında ırkçıların saldırılarına maruz kalan Robson için yazmıştı. Şöyle diyor. Bize türkülerimizi söyletmiyorlar Robson. İnci dişli zenci kardeşim, kartal kanatlı kanarya. Türkülerimizi söyletmiyorlar bize. Korkuyorlar Robson. Şafaktan korkuyorlar. Görmekten, duymaktan, dokunmaktan korkuyorlar. Yağmurda çır çıplak yıkanır gibi ağlamaktan, sımsıkı bir ayvayı dişler gibi gülmekten korkuyorlar. Sevmekten korkuyorlar. Bizim Ferhat gibi sev sevmekten. Tohumdan ve topraktan korkuyorlar. Akan sudan ve hatırlamaktan korkuyorlar. Ne iskonto, ne komisyon, ne vaade isteyen bir dost eli, sıcak bir kuş gibi gelip konmamış ki avuçlarının içine. Ümitten korkuyorlar, Robson. Ümitten korkuyorlar, ümitten. Korkuyorlar, kartal kanatlı kanaryam. Türkülerimizden korkuyorlar diyor. Nazım Hikmet. 1940 yılında bugün 2. Dünya Savaşı'nda Almanya Norveç'i istila etti. Evet bu ilginç de bir istilaydı. O küçük bir not da ekleyelim buraya. Kuzling o sırada Quisling adında bir başkanı, yöneticisi var, başbakanı var Norveç'in. O tam bir işbirliği yapıyor Nazilerle. O tarihten bugüne yani 1940 40 Nisan'ından bu yana e, istilacı, düşmanla işbirliği yapanlara da bazı batı dillerinde quizding olma denir. Böyle bir terim de var. Bir malumat vuruşlukta buradan satayım ben. Evet. Evet. 1994... <gülüyor> 1994'te bugün tarihte bugünü okumuyor musun Özdeş? Tamam ben sizde diye bırakıyorum. <gülüyor> peki devam edeyim. İş adamları Vehbi Koç ve Sakıp Sabancı Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'den olağanüstü hal ilan edip ekonomiye el koymasını istemiş 1994. Olağanüstü hal. E, el koymuş mu peki Süleyman Demirel? E, yapamamadı bildiğim kadarıyla. Evet ama ilginç bir talep değil mi? Evet. Bugün de ekonomik sorunlar karşısında benzeri düşünceler olabilirsiniz herhalde. Peki günümüze geçelim o zaman. Şimdi koronavirüsündeki son duruma bakalım dünyada. 9 Nisan 2020 aşağı yukarı 7-15 itibariyle baktığımız zaman. 1.5 milyonu aşmış durumda olduğunu görüyoruz. Kayda geçmiş koronavirüsü vakasının 1.520.000'den fazla total olarak dünyada kayda geçmiş olan sayı ölenlerin sayısı da 90.000'e 90 çok yaklaşmış durumda. 88.570'ti son baktığımızda. ...şimdi artmış olabilir. E, bu arada Amerika Birleşik Devletleri... ...gene başta gidiyor. 435 bini aşkın sayıda kayıtlı vaka var. Ve 15 bine yakın da ölüş sayısı var. Her iki açıdan da dünyanın başını çekiyor Amerika Dünya Rekormeni Nüfusuna oranla da öyle... İspanya e, ikinci sırada, İtalya üç, Almanya, Fransa, Çin, İran, Birleşik Krallık yani İngiltere, Britanya <gülüyor> ve onuncu sırada da Türkiye e, geliyor. E, Türkiye'nin de şeyi çok yüksek, hem günden güne yükselme sayısı, vaka sayısı %12'yi aşkın vaziyette Ölü, günden güne ölüm e, sayısı da e, artış hızı da gene yüzde %12 ile e, Britanya kadar yüksek değil ama onun dışında bir de Almanya'da daha yüksek görülüyor. Onun dışında ölüm sayısındaki artış olarak bir de Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkiye dördüncü e, sırada görünüyor dünyada bu açıdan. Evet, şimdi özetlersek en az binden fazla insanın hayatını kaybettiği dünya çapında söyleyebiliriz. 89.000'e yakın, biraz önce söyledik. Çin'de de azalmaktaydı. Yani Johns Hopkins Üniversitesi'nin açıklamalarına göre bir buçuk milyondan fazla insanın da enfekte olmuş olduğu belirtiliyor. Ve e, 330 bin civarında insan da tedavi görmüş ve iyileşmiş durumda. Çin hafif bir yeni koronavirüsü vakalarında ikinci günde hafif bir artışa sebep olmuş Selim Badur'un da zaman zaman korona e, günlerinde bize söylediği gibi ikinci bir dalganın gelmesi ihtimalde her zaman için mümkün var yani Britanya'da Britanya Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson'ın durumunun Koronavirüsünden hastanede yoğun bakımdaydı biliyorsunuz daha iyileşmekte olduğu, durumun olduğu belirtilmiş ve Maliye Bakanı Rişi Sunak açıklama yapmış ama yoğun bakımda kalıyor şimdi yatağında oturabiliyor diyor daha önce yatıyordu. Birleşik Krallık bu arada da en ölümcül gününü yaşamış salgının ilk başladığı andan bu yana bütün resmi rakamların gösterdiğine göre 938 insan daha fazla ölmüş hastanelerde ve toplamda da Britanya'da 7100'e varıyor ölü sayısı. 7.097 gerçek ölüm sayısının çok daha e, muhtemelen yüksek olduğu söyleniyor. Tıpkı Amerika Birleşik Devletleri için de söylendiği gibi hatta kimi raporlara göre Türkiye için de çok daha yüksek olduğu e, söyleniyor. Onlara da kısmen e, bakma bu konuda açıklama yapan e, doktorlara, hekimlere kulak e, verebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri de tıpkı e, Britanya gibi en yüksek ölüm oranına dün ölüm sayısına ulaştı. Dün 1858 kişi öldü. Salı günü bir Bu New York şehri de ülkenin en ağır şekilde vurulmuş durumda. 806 ölü sayısı var. Ve şehirde New York şehrinde geceleri hiç uyumayan şehir diye adlandırılırdı bir zaman. Şimdi tamamen evlerine kapalı vaziyette. Sokaklar, caddeler bomboş. 4.500'den fazla ölüm olduğu belirtiliyor ve ülkede de biraz önce de söylediğim gibi 400.000'i aşmış vaziyette vaka sayısı. Günün en önemli haberlerinden bir tanesi de Bernie Sanders'ın başkanlık kampanyasına son vermiş olması ve artık sadece Joe Biden'ın demokratik aday olarak ortaya çıkıyor ama Sanders e, ilerici önerilerini sürdürmeye, mücadeleye devam edeceğini, partisinin kampanya platformuna da bunları desteklemeye devam edeceğini söylemiş durumda. Donald Trump da bir kere daha Dünya Sağlık Örgütü'nü önce suçlamıştı, sonra iki dakika içinde aynı basın toplantısında geri aldı, ben böyle bir şey söylemedim dedi, sonradan bir kere daha gene eleştirmiş paralarını keseceğini söylemiş oysa bütün çeşitli şeylere göre de tanıklıklara göre de Dünya Sağlık Örgütü oldukça başarılı bir hizmet vermeye devam ediyor bütün zorluklara ve para sıkıntısına rağmen onu da söyleyeyim. zaten dün Dünya Sağlık Örgütü bir açıklama yaptı ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamasına karşı Genel Direktör Dünya Sağlık Örgütünün Tedros Ge Gebre bir açıklaması olmuş, e, salgınla mücadelede e, başarısız olmakla suçlanıyordu e, Dünya Sağlık Örgütü ve Çin'in hizmetinde olmakla tuhaf bir şekilde suçlanıyordu. Şöyle demiş e, Genel Direktör: bu, bu virüsü politize etmeyin, bu ateşle oynamak gibi bir şey. ABD ve Çin şimdi bir araya gelerek bu tehlikele düşmana karşı birlikte savaşmadı diyor. Üstelik de ilginç bir e, şey hatırlatmada bulunmuş. Soğuk Savaş döneminde bile Sovyetler Birliği ve e, ABD'nin bir araya gelerek kızamak için güçlerini birleştirdiğini hatırlatmış. E, şimdi de benzer bir e, işbirliği içerisinde olmalılar e, diyor. Evet son derece önemli bir açıklama. Bu daha Hatta burada de... çok ilginç bir şey de var. Ee, yani böyle sert bir aslında cümlede kullanmış. Eğer düzgün davranış göstermezsek önümüzde pek çok ceset torbası bizi bekliyor. Bir virüsü politize etmeyin. Daha fazla ceset torbası görmek istiyorsanız siyasete alet etmeye devam edebilirsiniz. Bu oldukça sert bir açıklama. Evet yani Birleşmiş Milletler... Genel Sekreteri de zaten aynı nitelikte yani bütün şeylerimizi bırakıp her türlü silahlı çatışmayı bırakıp bu bütün çatışmaları durdurup sadece bu virüsle mücadeleye bütün dünya el ele gitmeli demişti. Aynı şekilde Oya Baydar da T24'teki yazılarından birinde bütün silahları susturun bütün çatışmaları durdurun diye bir yazı kaleme aldı ve en azından kendi ülkem için PKK ve bütün silahlı yapıların silah bırakmasını devletin savaş ve çatışmalara son vermesini bütün kaynakların ve maddi olanakların küresel düşman COVID-19'a karşı mücadeleye yöneltilmesini talep ediyorum diyor. PKK silahlı mücadeleyi bırakmalı bunu ilan etmeli. Devlet tarafına gelince de devletin barışçı bir çözüm için çoktan atılması gereken adımları atmaya niyetli olmadığı Büyük güçlü ve saygın devlet olmanın ölçüsünün etkisiz hale getirilen bunlar tırnak içinde getirilenlerin sayısı yabancı bir ülkenin topraklarında kaç kilometre ilerlendiği hangi bölgelerin Türk nüfuzuna geçtiği değil insanı korumak barışı sağlamak, sağlamak olduğu gerçeğinin kavranmadığı görülüyor diyor. Bu arada Oldu... dün Suudi Arabistan'da Yemen'de iki haftalık ateşkes ilan ettiğini açıkladı koronavirüs salgını sebebiyle. Evet çok çok önemli aslında yani Birleşmiş Milletler'in çağrısına uyarak bütün dünyada silahlar susmalı savaşlar sonlandırılmalıdır diyor Oya Baydar da en azından kendi ülkem için bunu istiyorum diyor. Çünkü bekamız şimdi gerçekten de tehlikede diye bitirmiş yazısını uyarı, uyarı yazısını gerçekten de öyle senin de dediğin gibi müthiş önemli bir gelişme o bence de. Bu arada dün yani. Dünya Sağlık Örgütü Türkiye hakkında da bir açıklama yaptı. Ee, o da ilginç. Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge açıklama yapmış. Virüsün yayılmasında geçen hafta ciddi bir artışın yaşandığı Türkiye için endişeliyiz. Vakaların %60'ı da İstanbul'da kaydedildi diye bir açıklama e, yapmış. Evet, arda arda önemli açıklamalar Bu Yemen meselesi dünyanın insanlığın en büyük krizinin yaşandığı yer. Ve henüz potan şey yok, vaka geçmeyen çok ender yerlerden biri. Şu ana kadar herhangi bir korona bir virüsü vakasına rastlanmadığı söyleniyor. Fakat ani bir şekilde... On binlerce kişinin öldüğü ve büyük bir açlık ve hastalıktan kırılan ülkede Tabii susuz durdurulması susuzluktu. Evet. Fakat şey çok ilginç. Yani yeni salgınların aslında peş peşe yapılan açıklamalar da önemli. Dünya Ticaret Örgütünün de dünya ticaretinde üçte bir kadar varacak bir kısıtlama olacağına yol açacağını söylemiş. Mesela Dünya Ticaret Örgütü yani ticaret ve üretimde büyük bir kaçınılmaz gerilemeler olacak pandemikten pandemiden dolayı demiş. Ayrıca bilim insanlarından son derece önemli bir açıklama daha var. Yeni salgınların aslında belki de yıllardır tahmin edilebilecek ama söylenmeyen bir şey bizim söylemeye çalıştığımız bir şey. Yeni salgınların bir çevre sorunu olduğunu salgınlara da doğanın acımasızca kaynak çıkarmak için istismarı yol açıyor demiş BBC'nin haberi bu. Yani dünyanın birçok yerinde binlerce kişinin yaşamını yitirmesine yol açarken insanların... Doğal yaşamı istismarıyla salgın hastalıklar arasında sağlam bir bağlantı var ve çok önemli bir kuruluştan Royal Society Proceedings B adlı biyoloji bilimleri dergisinde yayınlanmış bir açıklama bu da önemli yani başka da benzer haberler var aslında. Buğday ve pirinç fiyatlarının koronavirüs salgını nedeniyle yükselişe geçtiği haberi de var mesela. T24'te okuyabiliyoruz. Chicago'da emtia borsasında buğdayın vadeli fiyatı Mart ayının ikinci yarısında %15 yükselmiş. Ana üretici Asya ülkelerinde de geçen ay %12 yükseliyor pirinçte. Son 7 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Ve bu çok önemli çünkü Asya ülkeleri yani Hindistan, Çin, Vietnam gibi... Asya ülkeleri dünya pirinç talebinin %90'ını karşılıyor zaten. Hindistan ve Vietnam en çok pirinç ihracatçısı koronavirüsü salgına bağlı olarak ihracatın aksaması oluyor burada. Fiyatların da yükselmesine yol açıyor. Bu da böyle. Bunun tabii bir gıda borsası olduğunda hatırlatmakta fayda var. Hatırlıyorum bundan 10 yıl kadar önceydi gene böyle bu Orta Doğu devrimleri başlamazdan önce gıda fiyatlarının radikal artışında. Bu gıda borsası yani burada oynanan yapılan spekülasyonlar ciddi bir şekilde suçlanıyordu. Yani üretimden bir kademe daha bağımsız bir şey çünkü burada borsaya da oynanıyor olması temel gıda maddelerinin. Evet çok büyük şirketler var onun da içinde. Yunanistan'da da sığınmacı kampında yani dünyanın en büyük başka bir sorunu olan mülteci meselesi yani. Büyük bir facia, 28 koronavirüsü vakasına rastlanmış olduğu gibi de bir haber daha vardı. Atina'nın kuzeyinde bulunan toplam 4.800-5.000'e yakın kişinin yaşadığı Malakasta ve Ristona kamplarında 28'e çıkmış koronavirüsü tespit edilenlerin karantina altına alınmışlar. Yayılmasını önlemek için tüm gerekli önlemleri alıyoruz diyorlar Yunanistan'da da. 81 kişi dün yitirmiş hayatını yitirmiş durumda. 1832'de vaka var. Ee, evet. Dünya Sağlık Örgütü'nün Türkiye'deki tırmanıştan endişeli istediğini sen de söyledin. Çok önemli. Türkiye'deki vaka sayısında geçen hafta ciddi artış yaşandı diyor Dünya Sağlık Örgütü. Sağlık bak e, Türk, Türk Tabipleri Birliği de Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 ölümlerini Dünya Sağlık Örgütü kodlarına göre raporlamadığına dair bir bildirisi vardı kendi sitesinde. İstanbul Tabip da Covid-19'lu hekim sağlık çalışanı sayısının çoktan bini geçti, açtığı haberi var. Yani nüfusa oranla da mutlak rakamlarla da Türkiye koronavirüs salgınında dünyada kaçıncı sırada geldiğini gösteren bir çizelgiyi de gözde yer yapmış T24'te. E, dünyada vaka sayısında dokuzuncu, ölüm sayısında da ikinci durumda görünüyor. Sadece tanı ve can kaybı sayıları dikkate alınırsa, yani mutlak rakamlardan ispi değil. Eee ee, ölüm sayılarında da işte ilk 15'in içinde e, Türkiye 12. sırada e, geliyor. Üstelik bu yine Türk Tabipler Birliği'nin dediği gibi eğer bu şekildeyse Dünya Sağlık Örgütü kodlarına uygun yapılmayan raporlara ama yani Evet bu, aynen öyle. Çok... Biraz daha az bir rakamın e, yansıdığı anlamına geliyor. Gerçek rakamların daha yüksek olma ihtimali var. Evet bunu çok sayıda e, bilim e, insanı e, özellikle hekimler, e, profesörler de söylediği bir kısmını yansıtmaya çalıştık. Erdoğan'dan da vatandaşlara bir Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da e, bir mektup gelmiş. Korona virüsü Covid-19 salgınına karşı müsterih olunuz hiçbir virüs hiçbir salgın Türkiye'den güçlü değildir demiş. Devasa bir sağlık ordusuna sahibiz. Dünyanın en güçlü genel sağlık sigorta sistemini hayata geçirmiş. En modern hastanelerini inşa etmiş. Dünyanın örnek aldığı bir Türkiye var demiş. Hazır bunu söylemişken özellikle İstanbul hani bu vakalarda birinci sırada Sağlık Bakanlığı İstanbul'a ihtiyaç halinde sağlık personeli takviyesi yapmayı planladığı da ortaya çıktı. Independent Türkçe'de Yer aldı. 81 il, il ile İstanbul için özel düzenlemelerin yer aldığı e, e, Fahrettin Koca yani Sağlık Bakanı imzalı bir genelge gönderilmiş. Bunda şöyle geçiyor. Merkez ve Taşra'da vazife yapan doktorların talepleri doğrultusunda İstanbul'a atamaları yapılacak ve hemen göreve başlamaları sağlanacak e, gibi buna benzer e, şeylerin yazdığı bir. Genelge yani İstanbul'da demek ki belli bir e, özellikle birkaç hafta içerisinde sağlık çalışanı eksikliğinin olma ihtimali var ki böyle bir genelge yayınlanmış bir, evet, o, hani Cumhurbaşkanı. Er, Cumhurbaşkanı Erdoğan bir ordumuz var e, diye mektup atmışken de böyle bir genelge. Yani böyle bir e, evet şüpheli bir durum var ortada. Mehmet Yılmaz da, Mehmet Y. Yılmaz da normal hayat ne zaman başlar şeklinde yazılarından birinde söylemiş. Bilim kurulu üyesi Profesör Dr. Levent elin sözlerini aktarıyor. Biz vatandaş olarak alınan tebirlere riayet ettiğimiz zaman 2-3 hafta içinde bir kırılma noktası göreceğiz ve bu pik, yani tepeye çıkma yatay bir plato çizmeye başlayacak. O zaman da biz aldığımız tedbirlerin de yerinde olduğunu görmüş olacağız diyor. Ama uymazsak bu tedbirlere, yürürlüğe koymazsak bu pik seviyeye ulaşmamız daha uzun sürecek ve daha çok vaka olacak. O nedenle vatandaşlardan tekrar rica ediyoruz. Mutlaka alınan bu tedbirlere uymaları evde kalabilecek olanların evde kalması gerekiyor demiş yani Profesör Yamaneli'nin ne demek istediği çok açık diyor Mehmet Yılmaz. Nisan ayının sonunda en yüksek noktaya ulaşacağız. Eğer izolasyon ve karantina kurallarıyla sosyal hareketliliğin kısıtlanmasına kesinlikle uyarsak. Bunu başarabilirsek de Mayıs ayı sonuna doğru eskisi kadar olmasa bile hayatlarımızda normalleşmeye dönük bir süreç başlayacak diyor. Kilit mesele de bu. Çok test yaparak hastalık taşıyanları tespit edip Onları hastanede izole edeceğiz. Bu hastalarla temas halinde olanları evlerinde karantinaya alacağız. Bu süreç içinde bulaşı ve yayılmayı durdurmak için de sosyal mesafe kuralına mutlak surette uyacağız diyor. Bilim Burada aslında hemen hatırlatalım biz haftalar önce bu konuda çıkan bir dizi makaleye yer vermiştik yani böyle normale ufak ufak döneceğiz deniyor hatta Çin'de işte İran'da normal hayatta dönüş konusunda adımlar atılıyormuş aslında tam olarak böyle olmayacak yani bu sürecin bir yıl en az süreceği söyleniyor sadece karantina koşulları yani bu eğri düzleştikçe şey karantina koşulları yumuşatılacak fakat ardından tekrar bir dalga gelmesi planlanıyor. Tekrar çünkü virüste yayılma olacak. Sonra tekrar sıkılaştırılacak. Tekrar tepe noktasına varmaması için sonra tekrar yumuşatılacak gibi önümüzdeki aylar biraz böyle sürecek aslında yani normal hayatımıza adım adım dönmeyeceğiz kısa zaman evet, içerisinde. Evet son bir cümleyle yıl, Mehmet Yılmaz'a dönüş yapacak olursak Çare tek diyor İstanbul başta olmak üzere hastalığın merkez üssü durumunda olan illerde katı sokağa çıkma yasağı uygulamak. Ama diyor hükümetimiz bunu istemiyor. Üretim durmasın diyor. Kritik sektörlerde işçilerin sağlığını tehlikeye atmadan üretimi sürdürebilmenin yollarını bulmak zor değil. Ama kritik olmayanları tatil eder. İşçinin ücretini işverenin zararını karşılarsanız ki bu... Üç ayı bulmayacak bir harcama bu işi çözebilirsiniz. Ama bir an önce bu kararı almazsanız hayatımızın normalleşmesi için bu kez haziran sonunu bile beklememiz gerekebilecek. Bin odalı sarayda memlekette ne olduğunu takip edecek kimse yok mu diye sormuş. Şimdi burada duralım ve e, Selim Badur korona günlerine geçelim. Açık gazete Selim Badur'la Korona Günleri. Günaydın Selim Badur merhabalar. Günaydın merhabalar. Günaydın. Günaydın özdeş nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Ne var ne yok nasıl bugün kor korona günlerinde nasıl bir tablo var? Ben sizin bu bölüme girmeden önce dillendirdiğiniz bir haberin altını çizerek ona bir vurgu yaparak başlamak istiyorum. Bu Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi'nin raporu hani, Türkiye'de yetkililer COVID-19 ölümlerinin Dünya Sağlık Örgütü kodlarına göre raporlamadıklarını belirtmişti Tabipler Birliği Merkez Konseyi de i̇şte bu bu korona günlerinde belki programların ilk programlardan beri başından beri söylemeye çalıştığımız da tartıştığımız evet. bir konuydu ee, özellikle test sonucu pozitif olanlar kesin korona vakası korona e, e, olgusu diye kabul edilmekte e, ama testi negatif çıkar ya da testi yapılmayanlar e, bunlar ya e, işte pnömoni ya e, solunum enfeksiyonu diye değerlendirilmekler bu iş böyle değil. Ee, hani dünya sağlık örgütünün bu e, e, yapılmıyor denilen raporlama kodlamasında U sıfır yedi bir ve U sıfır yedi iki diye iki kod var. Bir tanesi PCR pozitif, diğeri PCR negatif olanlar. Yani negatif olanların da bildirmesi lazım. Bu yapılmıyor. Hani bu bir yöntem. Bunu tercih edebilir yetkililer ama e, böyle bir durum olduğunu en azından vurgulamakta yarar var. Şimdi benim bugün e, söyleyeceğim ya da iletmeye çalışacağım haberler her zaman gibi çok e, iç açıcı şeyler değil ama iç açıcı ya da bana çok ironik gelen bir haberle başlasam belki böyle bir e, olumlu bir e, şeyler söylemiş olurum. Nikaragua'dan bahsedeceğim. Nikaragua'da işte dün itibariyle 32.500'den fazla olgu var. 8.125 ağır olgu, 1016 kadar da yoğun bakım tedavisi gören, ağır solunum yetmezliği olan olgu var. E, ama sadece tüm ülkede Sadece 160 tane ventilatör var. Yani şu an için bin küsür yoğun bakım hastasına kullanılması gereken ventilatörler sayısı 160. Buna karşılık Başkan Daniel Ortega kesinlikle önlemler almak, yani okulların kapatılması, işte izolasyon gibi önlemlere başvurmuyor, ısrarlar. Ama en güzeli Başkan yardımcısını biliyorsunuz, eşi Başkan yardımcısı Rosario Murillo kendisi e, eşimin ya yani da başkanımızın yaptıkları doğrudur demiş. Ondan sonra da bir takım yürüyüşler düzenlemiş, organize ediyor Nikaragua'da. İsmi nedir bu yürüyüşlerin? Benim çok hoşmakti. Love in the Time of Covid. Yani ah. bizim Covid'imizle <gülüyor> Covid'le aşk. COVID aşk. Covid günlerinde aşk yürüyüşü yapıyor. Yani ben, ilginç bir yaklaşım geldi. Birazcık insanı gülümsetti. Yani neler. Orada ya Nikaragua'da bu kadar <gülüyor> yüksek bir oran olduğunu hiç bilmiyordum açıkçası. Şu anda hatta kontrol ediyorum Nikaragua'ya dair herhangi bir veri de bulamıyorum. Teşmo, evet benimki ben de bir şey ki, söylemek istiyorum tabii tabii. Ee, çok önemli bir şey daha var Nikaragua'da gözden kaçabilir diye kaygıyla söyledim. Bunu ben de bilmiyordum. Özdeşin de söylediği gibi. Fakat e, Nikaragua'da bir de e, Panama kanalına e, paralel e, Çin sermayesiyle büyük bir kanal yapılması projesi de vardı. Hatta orada yaşayan binlerce yıldan beri yaşamakta olan yerlilerin de hayatlarını alt üst edecek. Oradan kovulmalarını hatta ölmelerine yol açacak bir durumdu. Bir zamanların devrimci başkanı e, şimdi e, tamamen e, aksi yöne gitmiş durumda. Devam ediyor mu acaba kanal faaliyetleri de? Onu bilmiyorum ama kanal içi e, karmaşık diyeyim. Ben burada buldum <gülüyor> dashboard'ta Nikaragua'da 6 vaka var. Bir tanesi de ölmüş diye geçiyor resmi olarak. E, bu bu e, sayılar e, Avrupa Birliği'nin bir sitesi var koronavirüsle ilgili oradan alınmış rakamlar Hı -hı. bu Nikaragua rakamları. Ben de teyit edeyim. Çok çok büyük bir fark yani bu belki de bir dizi ülkeden böyle o zaman farklar var yani. Ee, evet Nasıl? aslında bu bu söylediğin şey dönem dönem eleştirilmekte yani bu sayısal değerlerde bunun olmaması lazım bunu ben de teyit edeceğim ancak işte maske takılsın mı takılmasın mı test yapılsın Hı -hı. mı yapılmasın mı kime yapılsın bu konularda çeşitli çelişkili bir takım bilgiler aktarılmakta aslında bunlar belki de normal olarak kabul etmek değerlendirmek lazım bilim dediğiniz şey her gün değişiyor bu kutsal bir veri değil ee, yani koşullara göre e, bir takım şeyler değişmekte. Elbette temel ilkelerde e, tutarlı olmak kaydıyla. Ben e, iki demeçten bahsedeyim. Birisi Dani Rodrik iklim krizi gibi Covid-19'da aslında şaşırtıcı olmayan, beklenen e, bir gelişmeydi. Hani niye bu kadar şaşırılıyor buna diye bir yazı yazmış. Daha da ilginci e, bizim Kemal Derviş'imiz varsa onun de mecinden yazısından bahsetmiştim. Yani Amerikalıların da Henry Kissinger var. Kissinger'ın bir makalesi çıktı. Bugünkü durum bana 1944'te 84. taburdaki halimi hatırlatıyor. Günümüz yöneticileri bu yaşananları iyi okumalı diye bir yazı yazmış. Kissinger. Kissinger da evet. ilginç. Çünkü yani dünyanın birçok yerine seyahat etmesi imkanı olmayan, savaş suçlusu olarak evet. netelenen pek çok yerde bir kişi. Evet. Evet. İki yazıdan daha bahsetmek istiyorum. Birisi Pascal Lemi, Pascal Lemi Fransa'da Jacques Dolor Enstitüsü'nün eski başkanı. Amerika Birleşik Devletleri ve Afrika ülkelerinde bilinmeyen çok şey var diyor. Ve sonuçta bütün bu yaşanan süre sonunda hem üretim hem de sermaye kaybı olacak diye ekonomik açıdan yaklaşmış. Ee, bu arada e, Çin konusunda e, işte hani uzak doğu Asya'da her şey yolunda gidiyor. Tamam hallettik filan e, ya da işte orasını örnek alalım. E, her şey yolunda gidiyor. Çok başarılı oldular. Bu pek öyle değil diye aman acele etmeyelim diye belirtmeye çalışmıştık bu o, korona günlerinde. Şimdi Çinlilerin erken sevindiğine dair e, bir yazı var. Ve yazıda hani söylenen hep klasik şeyleri yine istemiyorum ama 2016 yılında Johannesburg'da bir e, uluslararası bir anlaşma yapılmış. Vahşi doğayı e, ve, e, koruma ve vahşi hayvanların satışını engelleyen. İsrail deniyor ki Çin e, ticari olarak bu vahşi hayvan ticaretini ve satın almayı bir türlü bırakmadı. El altından sürdürdü. Ve e, özellikle bu ara konak olarak e, olduğu ara konak rolü oynadığı düşünülen pangolin ya da işte karınca yeğenlerin e, Nijerya'dan satın almayı sürdürüyor. Bu kurallara uymuyor deniyor. E, ve buradan e, bağlamak istediği nokta ekolog e, ya da ekolojik Philippe Grandcola önemli bir isim Fransa'daki bu ekoloji çalışmalarında azalması azalmasıyla irintili olduğunu söylemekte kendisi. Ormanların e, bu kadar e, mahvedilmesi, kesilmesi, yok edilmesi, Tarım, tarımın sanayileşip gittikçe daha fazla para, daha fazla üretim hırsıyla e, çok yanlış şeyler yapılması bu alanda, insanın sonuçta ekosistemi bozmasının ve insanı vahşi dünyaya yaklaştan bu uygulamaları eleştirip bununla izah etmekte koronavirüs olgularını çok benzer ve paralel bir yaklaşım, bu bilimsel bir yaklaşımdı. Diğeri biraz daha metafizik. Benende Büyücüler ev ev dolaşıp e, evlere e, virüsün girmemesi için neler yapmaları gerektiğini söylüyorlar ve söyle evleri çok güzel aslında ekologlara ekolojistlere çok benziyor. Doğayı rahatsız ettiniz şimdi özür dileyin diyorlarmış benenli <gülüyor> büyücüler bu da e, onların yaklaşımı ama hoş bir yaklaşım diye düşündüm. Ee, Nicaragua'dan bahsettim. Ee, Uluslararası Çalışma Organizasyonu Başkanı Guy Ryder'ın bir e, raporu var. 25 milyon ilave işsiz ortaya çıktı ve işçilerin gelir kaybı, iş çalışanların gelir kaybı kat katrilyon diyor. 500 milyon e, insan daha fakirlik sınırının altına indiğinden bahsediyor. Ee, önemli bir e, yazı en azından ben öyle değerlendiririm Bordo Üniversitesi'nden felsefeci Barbara Stegler e, diyor ki korona krizi sağlık alanındaki neoliberal uygulamaların bir sonucudur toplumların yöneticileri hazırlıksız yakalanmış olmalarına tepkileri yeni bir politik sıçramaya sağlıkla sağlık alanında demokratikleşmeye evrilmelidir diye bu da onun görüşü e, iki tane de bilimsel ama ilginç bulduğum noktaya değineyim müsaadenizle. Bir tanesi Bilmiyorum. Lancet Public Health'te dün yayınlanan Adriana Murphy'nin bir yazısı. İran. İran'da olup bitenler, yaşananlar, olumsuzluklarının aslında yıllardan beri batını sürdürdüğü e, ekonomik ambargolar, yaptırımlarla ilgili olduğunu. Büyüme hızı ben bilmiyordum. Eksi 9.5, enflasyonda 35.7ymiş ve tabii e, bir takım şeyleri alamıyorlar. British Medical Journal'da da Ned Stafford Almanya'yı incelemiş. Almanya'da nasıl oluyor da daha kontrollü gidiyor ve ölüm oranı, fatalite daha düşük. Almanya'da bu oran %1.2 ama İtalya'da 11.2, İspanya'da %9, Hollanda'da %8.6, Fransa'da %71 gidiyor. Yani Almanya'daki oran çok düşük. Şimdi bu yazıda Berlin Şahite Hastanesi'nin virologu Christian Drosten yapılmış bir mülakat var. Bir röportaj diyor ki e, ulusal çapta ve erken dönemde bir kere test uygulamaya başladık. Testi diyor diğer ülkeler sadece ağır hastalara ve yaşlılara uygularken biz daha hafif olguları ve gençlere de yaptık. Test yaptıkça yeni olguları saptayıp izolasyonlarını sağladık. Almanya'daki bulaşın yolunu bulmuşlar aslında Fransa'da aramakta şu anda sıfırıncı hastahan kim yani kimden girdi bu ülkeye hani ne önemi var diyeceksiniz ama izini sürmek ve seyrini takip et daha iyi anlamak için önemli bir yaklaşım. Olgular İtalya'ya Almanya'ya olgular İtalya ve Avusturya'dan kayaktan dönen gençler tarafından getirildiği saptanmış. Bu nedenle e, direkt olarak gençlerden bu yaşlı bakım evleri ve hastane enfeksiyonlarına e, neden olmamış. Yani genç e, Yaşlı kesime sıçraması hastalığın daha uzun sürede olmuş. Önlemler erken alınmış. Mart'ın ortasına gelmeden okullar kapatılmış. Ve Sağlık Bakanı Jens Spah e, bu aslında fırtına öncesi sessizlik diyor. Yani çok gerçekçi. Her şey yolunda ee, bize herkes imreniyor falan demiyor adamcağız ee, Alman Sağlık Bakanı diyor ki ya bu bizde az görünüyor her şey iyi gidiyor ama bu sanki fırtına öncesi sessizlik gibi beni ürkütüyor ee, hızlanacağını düşündüren bulgular var diyor ee, Robert Koch Enstitüsü Başkanı da onu teyit etmiş başlangıçta binde 5ti şimdilik %1.3'e yükseldi aman dikkat diyorlar ee, aynı kuruluştan bir başka bilim insanı grubu Embo Journal'da yayınlanan reseptörlerine ait e, virüsün çalışmaları var. İlginç bir çalışma. Ee, biraz daha ayrıntılı inceleyip size aktaracağım. Son bir e, bilgide Nature Bioteknoloji'de dün yayınlandı. Crawford e, ve arkadaşları ekibi. Direkt Covid'le ilgili değil ama hani bütün bu olup bitenlerin birazcık bu ekosistemin bozulması bağlandığı için bu çalışmanın altını vurgulamak istedim. Amerika Birleşik Devletleri'nde e, Aedes aegypti dön, dönem dönem bizim e, sıtma etkeni olan plazmodium parazitlerini taşıyan sivrisinekler bunlar. Hı hı. 2 milyar insana ağır bu virüs e, e, taşıyabilme olasılığından bahsediliyor dünya küresel boyutta. Çünkü bu Aedes aegypti Sivrisinekleri, bu cins sivrisinekler küresel iklim kriziyle birlikte çoğaldılar ve alışkın olmadığımız bölgelere doğru göçüyorlar. Bunlar az değil, küresel anlamda 2 milyar insana arbovirüs enfeksiyonlarını taşıma riski var diyorlar. Bunun için çalışma yapmış Amerikalılar ve erkek sivrisinekleri kısırlaştırma geni oluşturuyorlar. Böylece hani sivrisinek soyunu tüketmek ya da üremelerini biraz azaltmak, kontrol altına almak çabaları için. Kısırlaştırma, geni enjekte ederek ya da işte onu sivrisineklere vererek... 10 senedir evet. yapıyorlar bunu aslında. Belki bir sonuç alabildiklerini evet. duymadım şimdiye kadar. Ben de bir ufak ilavede bulunayım. Evet. Bu şeyin Fransız bilim insanlarının söylediğine çok paralel olarak da şeyde Royal Society Proceedings B adlı biyoloji bilimleri dairesinde evet. de aynı şey söylenmiş. Yani yeni salgınlar. Bir çevre sorunudur salgınlara doğanın kötüye kullanılması, istismarı yol açıyor demişler ve bir yerde ortaya çıkan bir bulaşıcı hastalık hepimizi etkileyebilir ve doğal yaşamla ilgili bir faaliyet içine girdiğimizde neleri etkilediğimizi hepimizin anlaması gerekiyor. Yeni salgınların ortaya çıkışının bir çev çevre sorunu olduğunu anlamalı ve doğal yaşamla birlikte uyum içinde yaşamanın daha sürdürülebilir biçimlerini mutlaka bulmalıyız demiş sizi doğrulamak açısından. Yani ben dün bir yurt dışında bir toplantıda webex'ten bağlandım ama orada bitiriş slaytımda evet her şey yolunda gidiyor. Belki bir gün aşısı da bulunacak. Bu sorun hallolacak ama unutmayın ki bir sürü koronavirüs yarasalarda, primatlarda bazı hayvanlarda, memelilerde kanatlarda bulunmakta ve hepsi Seneye şu insanlara nasıl bulaşacağız diye, nasıl jump edeceğiz, atlayacağız insana e, türüne, geçeceğiz diye hazır ve sırada beklemekteler. E, çünkü e, şöyle bir eleştiri de var, Hani bulunan izin verirseniz, uzattım belki özür dilerim ama. E, işte, peki dört e, tane koronavirüs vardı çocuklarda hafif ateş, e, hafif hastalık yapan. E, 2003'ten sonra iki ağır koronavirüs e, tablosu ortaya çıktı, SARS ve MERS. E, insanlar koronavirüsü biliyorlarsa eğer, Bilim insanları niye koronavirüs aşısını şimdiye kadar geliştirmediler diye soruldu. Aslında şimdi düşünün 2019 yılının sonunda bu sorun ortaya çıkmadan önce birileri çıkıp ben koronavirüs aşısı buldum deseler hangi aile şu ortamda çocuklarına Aa, koronavirüs aşısı yaptıralım diye sıcak bakardı. Bu da ayrı bir konu tabii yani evet, aşılara bu kadar çok eleştiri geldiği bir ortamda. Ee, ve aşıların e, hani e, yararından çok e, ay şöyle olumsuzluğu var mı diye tartışan bu bilim karşıtlığının e, yaygın olduğu bir dönemde tüm ülkelerde e, evet. e, tabi bu soruyu sormak lazım ben burada durayım efendim Peki, çok teşekkür ederiz Biz teşekkür bu arada e, şey e, ünlüler gönülleri yeniyoruz öyle var, mi ha, sormadım evet, ya. Evet. ya onu merak ediyorum bazen unutuyorum Gayet iyi gidiyor o bizim bilgi... sörvavi. bir sorunu güzel. yaşamıyorlar değil mi? Hayır hayır hiç yok. Aman aman Gayet aman. Iyi. Çok teşekkür ediyorsun. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. İyi günler. İyi günler. Sağ olun. Selim Badur'la Korona Günleri Selim Badur'dan sonra bir kalan birkaç dakikamız içinde önemli bir açıklama da var. Bu infaz yasası yani genel Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanan 90 bin hükümlünün yararlanacağı belirtilen infaz düzenlemesi ya da parantez içinde af yasası hapiste bulunan gazeteciler, avukatlar ve aydınlar için bir ceza indirimi kapsamazken indirim paketi Topluma karşı işlenen suçtan hükümlerinin serbest kalmasının yolunu açacağına dair ciddi tartışmalar var. Bu tartışmalar sürerken avukatlar da hapisteki meslektaşları için bir çağrı yaptılar. Bir kişi bile özgür değilse hiç kimse özgür değildir. Avukatlar derhal tahliye edilmelidir. Avukatların özgürlük çığlığına ses verin. Onların sesini duyun ve serbest bırakın ifadelerini kullandılar. Bir de video yayınladılar. Şimdi ona kulak verelim. Açık kastı. Açık kastı. Evet, avukatların genel çağrısı bir kişi bile özgür değilse hiç kimse özgür değildir. Ee, ve avukatlar derhal tahliye edilmelidir diye çok önemli bir e, sorunu parmak basan videolarını e, şey yaptık. Çok sayıda avukatın Kısa ama özlü duyuruları vardı. Bahri Bayram, Belen Doğan Çakmak, Necip Akkurt, Yıldız İmrek, Uğur Altınarık, Aycan Topay, Arzu Becerik, Özden Özdemir, Zeycan Balcı, Mebuse Tekay, Ahmet Malkoçoğlu, Necdet Okcan, Tarkan Özdemir, Hüseyin Aslan, Deniz Dilek, Hülya Uygun, Ahmet Dindar, Yeşim Gülhan, İbrahim Aycan, Ahmet Kiraz, Leyla Han Tüzel, Cengiz Babalık, Ali Şafak, Nail Karakaş ve Kemal Aytaç'tı bu ...seslerini verenler. Evet, burada e, duralım şimdi saat 9.30'dan sonra... ...bu konuları konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi... ...Dikilen kulak vereceğiz. Açık gazete. Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine... ...açık radio. Reklamlar, kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız, Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 ayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay <gülüyor> Reklamlar bitti. We have a caravan of 100 vehicles strong. We have stopped construction today at the Dakota Access Pipeline. Just with our presence of our warriors and land defenders and water protectors, we have stopped them from work today. Amerika Birleşik Devletleri'nde yüzyılın davası haline gelmekte olan 3,8 milyar dolarlık Dakota Access Petro boru karşı yerlilerin ölüm kalım mücadelesi büyüyor. Dünyanın dört bir yanından yerli kabileler ve aktivistler barışçıl aktif direniş halinde. Karayalan'a karşı bedenlerini siper eden toprak savunucularından bir yerli. Yüz küsur araçtan oluşan bir konvoyumuz var burada. Bugün Dakota Access boru hattının inşasını durdurduk. Yalnızca savaşçılarımızın, toprak savunucularımızın ve su koruyucularımızın buracıkta bulunmasıyla başardık bunu. ...bugün inşaat çalışmalarını durdurduk işte. Kainatın tüm seslerine Açık Radyo. Açık Gazete. Standing Rock. Dikilen çay. Bikem Ekberzade. Petrol, açgözlülük ve Lakotaların adalet mücadelesi. Türkiye kabilesi Montana Federal Mahkemesi'ne Keystone Excel boru hattı inşaatına acil durdurma emri vermesi için başvurdu. Güney Dakotalı kabile mensupları ve Montana yerleşik Fort Belknap yerleri geçici bir durdurma kararı için 3 Nisan'da ortak başvurularını yaptıklarını açıkladılar. Kabile özellikle Covid-19 pandemik süresince... Kırsal bölgeleri boru hattı inşatı için dışarıdan işçilerin getirilmesinin tehlikeli olduğuna vurgu yaparken farklı eyaletlerden bölgeye kontrolsüz giriş yapacak yüz bilemeden 200 yabancının çok ciddi bir sağlık tehdidi oluşturacağını da altını çizdi. Bugün günlerden 9 Nisan 2020. Liklanka'ya Petrol Aç gözlük ve Lokotalarına Delta Arayışı programının 30. bölümüne hoş geldiniz. The history of the Indian and the history of the American have now come full circle into intertwined dictatorial policies of those that control the monetary system. Ladies and gentlemen, welcome to history. Prayers up to the one called the Great Mystery. I wrote this in the rainstorm till the thunder came for all my people to stay strong in the Hunger Games and use my sensories to open irises with 2020 vision. Coronavirus, this is the world we living in, but we ain't giving in. Gotta break free from society's conditioning. Some of us panic and some of us stay cool. Some promote truth, yo, or some promote fake news. We gotta stay tuned to the bad schemes they got. A patent on the virus and the vaccines, yo It's like a bad dream I hope you kids get this All of your sicknesses are big business Call it conspiracy or call it common sense Whether you believe in prophecy or you on the fence Behold the pair of horses, now you vaccinated You can trust the government, yeah, just ask a native Has God forsaken our souls? My occupation is stopping hating this population control, yo I do my part with my arm until I fade away The revolution starts in your heart And today's the day I think it's safe to say we living in revelations The United States of America's a reservation I pray to the four directions and I start in the east We in the era of the mark of the beast Radio frequency ID chips, yeah Yo, I see the bright eclipse Radio frequency ID chips I see the bright eclipse Yeah, come on Günaydın Birken, merhaba. Günaydın. Günaydın. Günaydın Özdeş. Umarım herkes sağlıklıdır ve iyidir. Evet, biz de senin de iyi olduğunu düşünüyoruz. İyiyim, teşekkürler. Süperman'la giriş yaptık. E, dinleyicilerimiz onu daha önceki şarkılarından da tanıyorlar. Bu parçayı da bir, bir hafta önce çıkarttı. E, Twitter'dan yaydı. Kısa bir parça. Bugün zaten e, haber segmentinde parçayı da özellikle kısa tuttum. Çünkü konuşacak çok fazla şeyimiz var. Kısaca bir şeyden bahsedelim tekrar hatırlatalım Superman kimdir kendisi Crow ulusu karga ulusu ya da kuzgun ulusu rezervasyonunda Güney Montana'da yerleşik bir hip hop sanatçısı kendine özgü işte beatbox vesaire tarzı yaklaşımları da olan bir müzik felsefesi var. Daha sonra ilerleyen bölümlerde, geçmiş bölümlerde de vermiştik. İlerleyen bölümlerde de başka parçalarına yer vereceğiz kendisinin ama e, koronanın e, özellikle yerli topluluklarını bu kadar çok, Amerika Kuzey Amerika'daki yerli topluluklarını bu kadar çok ve yakından e, etkilemesi sonucu e, geçen hafta gayet şık bir şekilde güzel de bir video ile birlikte bu yeni parçasını bize tanıttı. Ben devamlı geleceğini tahmin ediyorum. Evet sesini birazcık daha yüksek sesle konuşursan. Tamam. Nasıl şimdi? Mikrofonu daha, biraz daha evet, ee, Şimdi e, haberleri hemen geçelim. Çok Dediğim gibi çok fazla gelişme var. Keystone Excel tekrardan e, başladı. E, Superman'in de e, rezervasyonun bulunduğu yere çok yakın e, Montana'da çalışmalar başladı maalesef. Bütün kabileler ayakta e, istemiyoruz. Yani haberde de söylediğimiz gibi bu yabancı işlerin buraya getirilmesini istemiyoruz. Bizim için çok ciddi bir sağlık tehdidi oluşturuyorlar. Bizim zaten altyapımız yetersiz kendimizi korumaya çalışıyoruz. Böyle bir şeyin burada şu anda yapılıyor olması bizim için kabul edilemez dediler. Bunu daha güneyde Dakotalar'daki Rosewood Sioux kabilesi. Rosewood Sioux'lar bu arada Kuzey Brüleler. Güney Brüleler ve Kuzey Brüleleri biz daha önceki toprak anlaşmaları bölümünde anlatmıştık. Nasıl Güney Brülelerin anlaşılması, Amerika'ya, Amerika'nın onları da daha doğrusu federal hükümetin onları söylediği şeylere inandıkları için topraklarında, topraklarından tamamen feragat etmek zorunda kaldıklarını ve bunları bir türlü geri alamadıklarını ama e, Kuzey Brülelerin e, bu konuda e, daha temkinli davrandıkları için küçük bir rezervasyonların olduğuna bahsetmiştik. Bu rezervasyonda Rosebud Rosewood Sioux kabilesi diye geçiyor. Rosebud rezervasyonu. E, şu anda onlar e, mahkemeye başvurdular ve dediler ki Montana'da çalışmalar başlamış olabilir ama biz kesin kesin burada hiçbir şekilde yabancı işçinin gelmesini, inşaat işçisinin gelmesini istemiyoruz. Bizim şu anda kabilemiz içerisinde henüz bir Covid vakası yok ama zaten küçük nüfusa sahibiz. Böyle bir riski alamayız diye Federal Mahkemeye durdurma emri, geçici durdurma emri için başvurdular. Bu arada biliyorsunuz Güney Dakota'nın akıllara şayan bir şeysi var. Valisi var. Christine Noem, Cumhuriyetçi kendisinin muhteşem açıklamaları var ki son ekserle ilgili işte ne ne zaman bölgede çalışma başlayacağı konusunda hiçbir fikri olmadığını söylüyor. E, yapılıp yapılmayacağı konusunda hiçbir fikri olmadığını söylüyor. Koronavirüs için özel hastanelerin e, yerlerinin belirleneceğini, yapılacakları ama ne zaman yapılacakları konusunda hiçbir fikri olmadığını söylüyor. Ama hep birlikte el ele tutuşup dua etmeye devam edelim çünkü bize dua kurtaracak diyor. E, şimdi... Evangelist eğilimleri olsa gerek anladığım kadarıyla. <gülüyor> <gülüyor> ee, bir şey evet, evet. Ya, e, Alberta'da da bu Kanada'nın da bu meşhur işte o petrol e, tar sands denilen de, kumlu evet, evet. petrollerinin şeyini başbakanı eyaletin Jason Kenney de aynı şekilde zaten evet, evet. o da e, petrol şirketlerine tamamen hizmette. Bunu bir makyajının son yazısında da açıkça görmüştük zaten. Biz zaten hepsi göbekten bağlı bunu biliyoruz ama bunun yanında e, sürekli olarak bu işte ah biz bilmiyorduk bu kadar bulaşıcı mıydı ah biz bilmiyorduk bu kadar e, ciddi bir şeyle karşı karşıya olduğumuz gibi açıklamalar e, muhtelif cumhuriyetçi e, senatörlerden e, ışık hızıyla geliyor. E, biz de böyle e, keyifli bir şekilde yüzüyoruz yani yapışak hiçbir şey yok ama aynı şekilde yerlilerde inanılmaz derecede kızgınlar kabilelerdeki e, kabile e, rezervasyonlarda yaşayan insanlar. Gerçekten çaresizler. Ee, burada çok hızlı yükselişlerin olduğu bölgeler var. Ee, birazdan ona da bakacağız ama sizle de e, konuşmuştuk geçen gün. Ee, Keystone XL'in e, onu bitir bitir, yani bu şu e, zaman dilimi için bitirmemiz gerekirse konuyu ilerleyen günlerde tekrardan geri döneceğiz buna. Ee, biliyorsunuz Liberty Mutual gibi birçok finansörü var. Ee, bu, bu hattının şirketi, değil mi? Evet, sigorta Liberty şirketi. Mirtu, büyük bir Aynen. sigorta şirketi. Büyük bir sigorta şirketi ve Kistonexel'in de aynı zamanda e, ilişkilendirildiği şirketlerden bir tanesi. Bu e, bunun için işte e, portföy e, sahipleri tepki göstermeye başlıyorlar. E, fakat e, şimdi şöyle bir şey var. Geçen e, bu geçtiğimiz hafta içerisinde de vevetenlerle ilgili e, aslında e, benzer gelişmeler var. Trans Kanada'da rahat durmuyor. Orada da e, boru hattında çok ciddi hareketlilik var inşasında. E, ve vevetenler bu kadar herkes korona'ya kilitlenmişken seslerini duyuramayacakları endişesiyle bir webinar yaptılar. Ben de katıldım. Aslında bu böyle şey şeyler hani evlerimize kapanmamız, internete gömülmemiz bu açıdan biraz iyi oldu gibi. E, çünkü e, çok sık e, şeyler yapılıyor. Yani sürekli toplantılar halinde e, size katılabiliyorsunuz. Coğrafyayı bir şekilde aşabiliyoruz. En azından coğrafya engeli ortadan kalkıyor ve haberleşme konusunda daha hızlı davranabiliyoruz. E, orada da konuşulan e, konular benzer şeylerdi. Yani e, bir, bir, hani e, tamam yardım edelim, destek olalım, seslerini duyurmaya çalışalım vesaire ama elinizden gelin kadar finansörleri boykot etme konusunda da e, özgür iradenizi kullanabilirsiniz e, minvalinde e, konulara değiniliyor. Ee, şimdi e, vetületenleri bir sonraki bölüme e, aktaracağım. Çünkü orada gelişmeler var ama şu anda çok somut bir şey yok. Çok parça pinçik. Onun e, yanında daha önemli bir şey var. O da bizim kaç bölümdür konuştuğumuz Navajo rezervasyonu ve etrafında gelişenler. Biliyorsunuz biz e, yaklaşık üç bölüm önce miydi? E, i̇lk e, Navajolar daha henüz o sırada koronavirüs e, vakaları gözükmemişti Navajo rezervasyonu içerisinde ama başkanları biz böyle bir risk alamayız. Sınırlarımızı kapatmak zorundayız ve kendimizi güvenceye çekmek durumundayız diye bir açıklama yapmıştı. Biz de onu sıcağı sıcağına diklen duyurmuştuk zaten. Evet. Şu anda şimdi ben önce kısa bir coğrafi bilgi vereyim dinleyicilerimize. Burası New Mexico civarında bulunan geniş bir rezervasyonlar bölgesi Indian Land yerli toprakları olarak da geçiyor. Şimdi burada dört tane birbiriyle temasta olan ya da yakın temaslı olan rezervasyon var. Kuzey'de Navajo'lar var. Doğuda Hopi'ler var. Ee, Güneydoğu'da Fort Apache rezervasyonunda Apache'ler var. Ve tam ortada da Zuni kabilesi var. Ee, bugün biraz Zuni'lerden bahsetmek istiyorum. Bunları Pueblo people diyorlar. Yani köy insanları. Çok çok eski bölgeye yerleşik bir e, e, ulus bu. E, bizim hatta bir Standing Rock'ta dikilen kayadaki aktivistimiz Laura Onefeather onun da mensubu olduğu kabilelerden bir tanesi. Şu anda o yukarıda kuzeyde Rapid City'de oradan da bize çok güzel bilgi aktarıyor. Hatta belki önümüzdeki bölümlerde onunla da bir canlı röportaj yapma şansımız olacak. Ee, olur. Harika evet ben de çok şey zamanı oturtmaya çalışıyoruz. Şimdi Zuniler yani Navaholar Navaholar en büyük ulus aslında gerçekten yerler arasındaki en kalabalık kabilelerden bir tanesi 357 bin üyesi var. Fakat Zünirer çok küçük. 6367 nüfusu bir kabileden bahsediyoruz. Buradaki rezervasyonlar gerçekten coğrafi mesafeleri çok geniş rezervasyonlar. Doğal, doğal olarak evler birbirinden ayrık. Ulaşım, erişim genellikle toplu gruplar halinde yapılıyor. Çünkü her şey... Ekonomiye dayanıyor. Ee, eğer birisinin benzin alacak parası varsa bir aileyi topluyor, onunla beraber işe alışverişe gidiyorlar. Ee, hayvanlar için yem alınması gerekiyorsa o işi hallediyorlar vesaire. Ee, ve tabii e, Navaho ulusunun e, öngördüğü gibi yayılım burada çok hızlı gerçekleşiyor kontrolü alınması da gerçekten e, şu aşamada bayağı zorlaştı. E, Birçok yerde işte yol kontrol noktaları oluştu. Seyahat kısıtlaması getirildi. E, Carview dediğimiz sokağa çıkma yasakları e, uygulanmaya başladı. Yani şu anda e, Navajo ulusu e, 57 saatlik bir e, sokağa çıkma yasağını e, uygulamak zorunda. E, Cuma günü başlayacak. Pazartesi gününe kadar devam edecek bu. E, çünkü e, Navajo ulusu için 384 pozitif vaka var ve 15 ölüm e, tırmanış inanılmaz derecede yüksek. E, üç, e, bir e, doktorla e, görüştüm ben. E, Indian Health Service'te e, görev yapan bir doktor kendisi. E, ve diyor ki yani diyor bizim diyor vaka sayımız e, 3-4 günde 2'ye katlanıyor diyor. 3-4 hafta içerisinde de yaklaşık bir tepe noktası görmeyi planlıyoruz diyor. E, Ventilatörlerinde olmadığını söylüyor. Bana Fox News'te yaptığı bir röportajın da linkini gönderdi. E, yani e, bayağı trajikomik bir röportaj. Çünkü biliyorsunuz Fox News Trump'ın da sevdiği kanallardan bir tanesi. E, onlar da ellerinden geleni yapmışlar bu sevgiye layık olabilmek için. E, adamcağız e, Navajo rezervasyonunda bir tane ventilatör olmadığını söylüyor. Fox News'un e, e, şeysi de, e, spikeri de A, ama bizim elimize çok güzel bir rakam var. Eyalet e, çerçevesindeki ven, ventilatörlerin yani nefes e, almak için solunum kullanılan araçlarına, evet. solunum araçlarına yüzde yirmi beşi kullanılmıyormuş. Ay, pardon sadece yüzde yirmi beşi kullanılıyormuş. Geriye kalanlar boştaymış diyor. E, <gülüyor> bizim sevgili doktorumuz da yani bunu duyduğumuz sevindim diyerek geçiştiriyor. Yapacak bir şey yok. Evet. Şimdi Navajo rezervasyonunda e, ekonomik e, durumla ilintili genel olarak rezervasyonların demografisiyle e, paralel işleyen işte e, suya erişim, elektriğe erişim bunların çok sınırlı ve hatta olmaması e, daha radikal bir şekilde hissediliyor çünkü e, biz e, geçtiğimiz bölümlerde de bunu işlemiştik yani Navajo'yu kendi özeli Navajoları kendi özeli, özellerinde işlemiştik çünkü biliyorsunuz burası ağırlıklı olarak ve senelerce uranyum madenlerinin bulunduğu bir bölge. Bölge. Evet. Ve toprak altındaki akiferlerde uranyum madenlerinin, yani uranyumun çıkartılması esasında e, sıfırlanıyor, tamamen kurutuluyor birçoğu. Bunlar, bunlar e, Navajo Ulusunun e, kendi e, kullanımları için e, rezerve edilmiş e, sular aslında. Fakat madencilik sektörü bunları e, bir şekilde emiyor oradan e, ve, ve bölgede de çok ciddi bir su sıkıntısı yaşanıyor. Şimdi biliyorsunuz koronaya ile savaştaki en büyük ve sürekli üzerinde durulan şey hijyen. E, şimdi buradalar da diyor ki yani biz ne yapabiliriz ki? Hani e, ben e, gidiyorum 55 galon su dolduruyorum, onları getiriyorum onlarla ben hayvanlarımın suyunu veriyorum e, evin içerisinde yemeğimi yapıyorum ondan sonra yemeğimi yaptığım sudan artık kalan suyu e, başka temizlik e, malzemeleri e, işleri için kullanıyorum hani ben günde 25 kere elimi yıkayamam yani böyle bir lüksüm yok diyor e, nasıl biz koronadan korunacağız bilemiyorum diyor e, elektrik zaten başlı başına bir problem e, birçok evde elektrik yok ve jeneratörler sayesinde e, çok kısıtlı verilen elektrik e, süresince şarj edilen jeneratör söyleri sayesinde e, hayatlarını idame ettirmeye çalışıyorlar ama yani bu kerosen lambalar vesaire orada e, hayatın bir parçası maalesef. E, yani e, hani sürekli internette olalım, e, dünya ile bağlantıda bulunalım gibi bir lüksleri de yok. E, tabii seneler süren, onlarca sene süren uranyum madenciliği e, sonrasında da Navajo ulusunun en büyük e, problemlerinden bir tanesi, bağışıklık sistemlerinin tamamen kompromize olması. Yani e, birçoğunda kronik hastalıklar var, çok ciddi kronik hastalıklar var e, ve korona e, virüsünün buraya girmiş olması ve hızlı bir şekilde yayılıyor olması ve vaka sayılarındaki artış da biraz buna bağlı aslında Zuni kabilesi'de geri dönersek 6.367 popülasyonu küçük daha nispeten küçük insan topluluğundan bahsediyoruz yüzde üçü şu anda e, kısa bir süre içerisinde yani e, nereden baksanız 2-2,5 e, iki, iki haftalık bilemediğiniz 3 haftalık bir süreye bakıyoruz. Yüzde 3'ü şu anda kabilenin e, enfekte olmuş durumda. E, korona pozitif. E, ve bu e, ve hepsi bütün yani Navaholar, Hopiler, e, Zuniler ve aparşeler hepsi Tek sesten, sosyal medyadan ellerinden geldiği kadar e, duyurmaya çalışıyorlar. Yani bu Trump genocide gibi bir şey. E, biz yok olacağız. Eğer bu şekilde devam ederse, bir şekilde e, bunun önüne kesemezsek, bu yayılımın ve enfeksiyonun önüne kesemezsek, e, yerler için çok ciddi bir yok oluşunda kapılarını açmış olacağız. Evet, bu da e, 500 e, yıllık tarihin bir parçası gibi araya girdi mi? Yani çok bilmak ki son yazılarından birinde. E, ...önemle bahsettiği... ...işte Benekli Kartal... ...diye bir... Evet. ...Spotted Eagle diye birisi... ...açıkça evet. şey aklımıza geliyor... ...demiş yani... ...yüzde doksanı evet. nüfusunu kaybetmiştik zaten... Youngton CEO'larından mı? Youngton CEO'larından evet. Faith zaten aynı zamanda dikilen kayada da çok ön plandaki kadınlardan bir tanesiydi. Elder'lardan evet. İhtiy ihtiyar heyetinin de bir mensubu. Çok da vokaldir bu konuda. O da defalarca dediğiniz gibi bunun üzerinde durdu. Durmaya da devam ediyor. Lado çiçek çiçek e... hastalığından bulaşmış battaniyelerle yok etmişlerdi çok büyük bir kısmını bilinçli kasıtlı olarak yani onu hatırlatıyor Tabii. ki tüyler ürpertici yani. Tabii e, çiçek hastalığı, kolera, kızamık e, bunların hepsi e, bir şekilde yerli kabilelere beyaz adam tarafından periyodik olarak bulaştırıldı. Mesela, hatta e, kolerayı da biliyorsunuz e, Missouri nehrinden e, güneyden kuzeye bile bile e, ihraç edildiğini, e, ha, gemideki yani bu flatboat dedikleri e, nehir gemilerindeki e, koleranın mevcut olduğunu ama yukarıdaki rezervasyonları bundan 200 sene önce geliştirdik gayet elini kolunu sallaya sallaya e, girdiğini ve oradaki yerli kabileler içerisinde çok ciddi enfeksiyonlara, çok ciddi ölüm oranlarına sebep olduğunu da anlatmıştık zaten. E, şimdi evet, bu şeyleri bir... soracağım ha. bir de e, bir e, Bu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük eyalet, hangi eyaletlerde? Arizona, New Mexico ve Utah'da değil mi bunlar? E, e, rezervasyonların... Navajo'ların filan yaşadığı şeyler. Evet evet ee, hemen onu size şuradan da e, birazdan e, ben Twitter'dan da paylaşırım. E, New Mexico, e, Arizona aynısını söylediğiniz gibi e, Utah kadar gidiyor. E, bir dakika hatta biraz daha şunu e, genişletelim yani şöyle söyleyebilirim güney ya orada aslında Utah, Colorado, Arizona New Mexico gibi böyle bir golden cross dedikleri bir altın haç var. O onun tam merkezini alırsınız etrafından da geniş bir daire çizerseniz oralarda ağırlıklı olarak bu bahsettiğim rezervasyonlara mensup insanları bulabiliyoruz. Rezervasyonlar ama tam onun merkezinde yani o haç işaretinin tam orta noktasından Immediate vicinity diyelim, yakın yakın çevresinde evet. e, yerleşik e, yerler. Burası burası da daha önce de dediğim gibi e, yerli toprakları olarak Indian Country olarak biliniyor zaten e, ve yani. E, e, e, e, e, e, çok çok e, eski dönem ilk dönemlerden beri orada yerleşik olan insanlar bunlar. E, çok hızlı bir şekilde size biraz e, bizim Standing Rock civarında neler oluyor neler bitiyor oradan e, haber vereyim bu e, güvenlik anlamında ile ilgili neler yapıyorlar diye. E, <gülüyor> şimdi e, yavaş yavaş artık e, mecburen şeyler başladı. E, sokağa çıkma yasakları başladı. Dün akşam hatta e, bir e, e, Oglalalar e, Pine Ridge için bir tane e, sokağa çıkma Yasağını e, canlı olarak e, Facebook sayfalarından e, bütün işte başkanın yazdığı yazıları da okuyarak ve insanların evde kalmaları gerektiğini söyleyerek. Yani biz Facebook'tan izledik ama rezervasyondaki insanlar bunları kendi radyo istasyonlarından duyabiliyorlar. E, geniş böyle 22 dakikalık 23 dakikalık bir açıklama yapıldı ve orada da e, sokağa çıkma yasağının Pine Ridge için, yani Wounded Knee'nin olduğu, dizin olduğu bölge burası, e, Pine Ridge için başlatılacağını, e, bu konuda artık mecbur kaldıklarını ve lütfen evlerinden mecbur kalmadıkları sürece, acil bir durum olmadığı sürece çıkmamalarını istediklerini e, söyleyen bir açıklama yapıldı. E, Cheyenne River Rezervasyonu, bizim aynı zamanda bu e, gençlik e, programının da olduğu, Julie Garo'nun da e, bulunduğu yer. Ee, orada e, uzun bir sürede zaten okullar, barlar, e, sosyal al, e, alanlar e, kapalıydı. Yavaş yavaş seyahat kılıkları e, şeysi de yavaşlaması da getiriyordu. Yani yasak tam olarak yasak değil ama rezervasyona giriş çıkışlar çok ciddi kontrol altında alınmaya başlanmıştı. Ee, şimdi e, orada da bir sokağa çıkma yasağının e, en azından kısıtlı bir süreçin birkaç günlüğüne e, uygulanması söz konusu. E, Pine Ridge'i söyledik. E, 8 Nisan'dan itibaren e, orada da bir e, işte, e, sokağa çıkma yasağı olacak. Rosewood Sea'lar da e, henüz e, Covid olmamasına rağmen ve Keystone Excel boru hattı için e, inşaat işçilerinin bölgeye gelmesini istemediklerine yönelik yaptıkları mahkeme başvurusuna rağmen onlar da yakın zamanda e, serbest dolaşımda bazı kısıtlamalara gidecekleri e, konuşulan şeyler arasında e, Lower Brule'de yani Rosebud'un hemen güneyindeki e, Güney Brule CEO'ları da e, evde kal e, konusunda e, çağrılara başvuruyorlar ama bu, bu sürede Navajo Rezabes'in Rezervasyonda da yaşanan bir sıkıntı var burada. Onu da kısaca e, aktarayım size. O da şu yiyecek konusunu ne yapacağız? Tamam evde kaldık. Tamam hadi e, şeyde gitmedik. Hani ola bir şey almadık ama yani günün sonunda biz nasıl besleneceğiz? E, şimdi bu rezervasyonlarda özellikle Navajo vakasında anlattığımız gibi e, sürekli bir elektrik servisi yok. Dolayısıyla birçok evde buzdolabı yok. Yani evler hiçbir şekilde yiyecek stoklayamıyorlar. O yüzden sürekli olarak aslında iyice erişimleri olması lazım. Şimdi komünite kendi içerisinde bir şekilde özellikle yaşlıların ve çocuklu ailelerin olduğu bulun, bulunduğu yerlere kendi bahçelerinde yetiştirdiklerine Dağıtmaya çalışıyor. Çok ciddi bir sosyal dayanışma var orada. Ama bu, bunu nereye kadar idame ettirebileceğiz? Daha ne kadar bu şekilde dayanabileceğiz? De diyorlar. Ee, Laura, onlar e, Rapid City'de size anlatmıştım daha önce. Ee, kocası ile beraber, Alton beraber zaten ikisi Standing Rock'ta tanışmışlardı. Onun üzerine evlenmişlerdi. Ee, onlar da Rapid City genelinde, e, orası bir şehir. Ee, ama gene de orada e, kendi e, tanıdıkları yerli kabilelerden yaşlılar. Tabi burada yerli ya da beyaz ayrımı yapmıyorlar. İnanılmaz cömert insanlar. Mümkün olduğu kadar e, böyle gerilla var ya alışveriş yapıp evlerine getirip tamamen kendi bütçeleriyle ve kendi çabalarıyla e, yiyecek temini bulu temininde bulunmaya çalışıyorlar. Bütün bunları yaparken bir yandan da bana haber aktarıyorlar oraya sağ olsun. E, yani böyle çok gerçekten e, karışık e, ve önümüz göremediğimiz bir şeyin içerisindeyiz. Gaz ve toz bulutunun içerisindeyiz. Evet, Bakın yani ilerleyen şey zaman ne Lo olacak? Lo evet, Los Angeles Times'da Curtis Lee'nin bir haberi okumuştum. Yani su, akarsu yok, elektrik yok. Yani bir navaholar arasında koronavirüsünün çok ciddi bir tehdit ve kargaşaya sebep oldu. Çünkü Vakaların yani kötü şeyleri de hatırlattığı eski tarihten şeyleri dolayısıyla durumun gayet vahim olduğunu söyleyen bir yazı da vardı. Evet aynı zamanda son bir bir saptama da yapalım bitirmeden önce. şimdi bazı modellemeler yapılıyor. korona'nın yayılımıyla ilgili işte eyalet bazında ya Türkiye içinde yapılıyor. Bu dünyada birçok ülke bunu yapıyor. bilimsel modellemeler. Elinizdeki vaka sayısıyla işte siz bu hastalığın üç aşağı beş kat bulaşıcılığını biliyorsunuz. Yayılım hızını tespit edebiliyorsunuz. ve bunun üzerine bazı haritalar çıkartılıyor. İşte bu haritalarda da işte şurası bunun merkezidir. İşte asıl yayılım buradan gerçekleşmiştir. Şuraya şu şekilde gitmiştir gibi projeksiyonlar yapıyorsunuz. Şimdi uzun bir süredir konuşulan şey şu. Özellikle yerlilerin hayat standartlarına ve durumlarına gönderme yapılarak diyorlar ki yani siz burada her şey eyalet bazında değerlendiriyorsunuz. Ama bu eyaletlerin içerisinde iki standart var. Birisi beyaz insanın e, standardı, birisi yerlilerin standardı. Siz bu projeksiyonları ve modellemeleri sadece eyalet verilerine göre yaparsanız yerli ulusunun e, bütün bu kabile topraklarının içerisinde yaşananları çok ciddi bir şekilde göz ardı etmiş oluyorsunuz e, diyorlar ve şu anda gerçekten e, Navajo ulusu bazı aslında, e, düşünürsek e, aynı şey sürekli tekrarlanıyor. E, Navajo ulusunun Am Kuzey Amerika'daki eğer en az 6 tanesinden çok daha hızlı ilerleyen vaka sayısı var. Ve eyaletlerin altında da county dedikleri daha küçük bölümler var biliyorsunuz. İlçe idari bölümler. Gibi. ilçe gibi. Evet ve binlerce ilçeden daha vahim bir durumdan biz burada bahsediyoruz. Navajo özelinde diyorlar. Fakat Navajo rezervasyonu az önce sizle de konuştuğumuz gibi bu 4 Kuzey Amerika federal eyaletleri içerisinde dağıtıldığı için rakamlar bu modellerde ki ve bu modellerde e, orada yaşananlar hiçbir şekilde doğru olarak yansıtılamıyor aslında. Evet, e, şeyle de beraber okunduğu zaman bir de siyahlarda çok daha yüksek oranda çıkması. Aynı Bireşik sebeplerden. Evet. evet, yani evet. bu da geliyor. O zaman da son olarak belki süreyi de bitirirken ben de bir ufak e, nakilde bulunayım. Noam Chomsky koronavirüsü sonrası dünya dizisi kapsamında bir söyleşi vermişti önde gelen hı hı, evet. aktivist ve düşünür. DM25'in internet düzeninden gerçekleştiği, gerçekleştirdiği bir webinar işte var yani evet. koronavirüsü sonrası dünya kapsamında orada da şey diyor yani asıl salgın neoliberalizm diyor <gülüyor> ve koronavirüsünü gelmekte olan daha büyük Krizlerin küçük bir kesiti örneği olarak nitelendiriyor ki ürkütücü bir durumdayız. Yani. Aslında ben de son bir şey söyleyeyim e, kapatmadan önce e, bu benim birkaç gündür düşündüğüm bir şey. Şimdi herkes işte biliyorsunuz internete inanılmaz bir patlama var. İnsanlar ah şu kadar gündür evdeyiz ne yapacağız önümüzü göremiyoruz vesaire diyorlar şu anda bulunduğumuz durum benim hiç de yabancı olmadığım bir şey. Çünkü biz bir sene Irak'ta böyle yaşadık. Birçok savaş bölgesinde, Afganistan'a gittiğimde, Darfur'a gittiğimde birçok yerde bu şekilde yaşadık. Yani Oradaki insanlar gerçekten hayatlarını yıllardır, 10 yıllardır bu şekilde devam ettiriyorlar ve biz Türkiye'de şu anda belki bir 15 gündür ya da bilemediniz 20 gündür bunu yaşıyoruz ve birçok insan isyan etme durumunda ee, ama bence isyan etmeden önce biraz geri adım atıp gerçekten e, bu işte düzensiz göçmen diye klasifi, e, klasmana atılan insanların ya da işte göçmenlerin ve mültecilerin neler yaşadığını da e, neler yaşadığını da biraz empati etmek için belki büyük bir şans bu. E, çünkü hepimiz şu anda onların senelerdir yaşadıkları şeyi birkaç gündür yaşıyoruz. E, işte e, seyahat konusunda çekinceli davranıyoruz, ürküyoruz dışarıya çıktığımız zaman güvenliğimizi sağlayabilecek miyiz? Bilmiyoruz. Bundan sonra ailemizin geleceği için endişe etmeye başlıyoruz. Ekonomik durumumuzu nasıl sağlayacağız? Ülkedeki ekonomi nereye gidecek? Bilmiyoruz. Yani ama bu insanlar bunu e, bizden çok daha uzun bir e, süredir hatta generasyonlardır yaşıyorlar. E, o yüzden belki de e, hani bunu da bir e, yerlilerin kendi aralarında yaptıkları bir espriyle bitirelim. E, korona günleri başladığı zaman ilk söyledikleri ha ha hayatım Hoş geldiniz demekti. Evet. E, yani onlar da kendilerini bildikleri bileli e, aslında bu şekilde yaşıyorlar. Fakat biz bu standartlarla birçoğumuz yeni yeni tanışıyoruz. O yüzden belki biraz e, oturup e, düşünüp buradan e, nasıl bir dünyaya uyanmak istiyoruz onu tasarlamaya başlamamızın vakti gelmiş. Yani Noam Chomsky e selamlar. Evet ben de bu arada yeni yayın dönemine de geçmek üzereyiz. E, belki. Senin bu engin tecrübelerinden yalnız yerliler değil, göçmenler ve savaş gibi konulardaki tecrübelerinden de daha geniş çapta yararlanabiliriz. Bir dinleyici mektubundan bahsedeyim ben de tam burada bitirmek üzereyken. Tamam. Ee, Erdil Aşkın da diyor ki, radyo şenliğimiz Covid-19'lu günlere denk geldi, yapılamıyor ama diyor, Dinleyici destek günlerinde radyo ve dinleyiciler hakkında söylenen ya da söylenmiş sözlerin dile getirilen duyguların... ...koronalı bu günlerde ne kadar gerekli ve gerçek olduğu bir kez daha fark ediliyor demiş. Evde izole kalmakta da radyonun ne kadar yardımcı olacağını yaşandığı günler oluyor diye tahmin ediyorum. Kesinlikle. Ve destek şenliği mümkün olamayacaksa radyomuza esas destek olunması gereken günler olduğunu düşündüğüm için bu mektubu yazmak istedim diyor. Önemli bir tarihin yaşandığı bu günlerde açık radyoyla dayanışın, destek olun, haberi olmayanları haberdar edin demiş. Yaşasın radyo diyoruz biz de o zaman. <gülüyor> görüşmek üzere, çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Standing Rock, Vikilençaya, Bikem Ekberzade. Petrol, açgözlülük ve lakotaların adalet mücadelesi. Açık Gastik Evet, Bill Withers'dan bir parça dinleyerek devam ettiği programımız Açık Radyo'dasınız. 94.9 açıkradio.com.tr ve saat 9.40 tam. Bill Withers, Amerikan Soul müziği dünyasının en önemli simalarında birisi 81 yaşında hayata veda etti. Çok ünlü dostlukta yanlışma şarkılarıyla çok iyi bilinen birisi onun Lonely Town sessiz şehir ya yalnız şehir yalnız sokak adlı şarkısını dinledik hoş bir şarkıyla devam ettik şimdi Türkiye'ye dönelim haberlere bu arada bir de şey haberini atladık yeterince üzerinde duramadık Suudi Arabistan'da ee, Suudi Arabistan kraliyet ailesinin pek çok mensubuna bulaştığı haberi de bomba gibi patladı tabir caizse. New York Times'ın aktardığına göre başkent Riyad'ın valiliğini yapan e, Suudi prensi koronavirüsü sebebiyle yoğun bakımda tedavi görüyormuş. Riyad valisi yani Suudi prensi düzinelerce Suudi Suud ailesi üyesinin de daha koronavirüse yakalandı. yani bütün soylu ailelerde de Britanya'da da görülmüştü bu. Yani zaten şunu da hatırlatmakta fayda var Türkiye'de de Umre ile ciddi bir ilişkisi vardı yani ilk vakalar hep böyleydi ama Suudi Arabistan'da hani dolayısıyla aslında yaygın oluyor olması lazım bir yandan da. Evet ve bunu inkar ediyorlardı. Yani böyle bir vaka evet. belirtilmiyordu. Ama New York Times'ın ve başka yerlerde de çıktı bu haber Guardian'da filan. Ama New York Times'daki çok taze belirtilmiş bir haber. Ve yani vali dahil başkent Riyad'ın, Riyad mı okuyacağız? Yani bir uyarı notu eline geçmiş New York Times'ın. Suudi Arabistan'ın elit... Denilen hastanelerinde bu seçkinlerin kaldı. daha fazla Suudi kraliyet ailesi mensuplarının kaldırılması bekleniyormuş. Hazırlık istenmiş yapın demişler ve aileye yakın bir kişinin aktardığına göre Suudi kraliyet ailesi El-Sud'un şu ana kadar yaklaşık 150 üyesi koronavirüse yakalandığına inanılıyormuş. Ve yani, Kral Salman tabi 84 yaşında. Salgın ülkeye ulaşmasının ardından Kızıldeniz'de bir adada kara, sarayında karantine almış kendini. Veliyah Prens Muhammed bin Selmansa, bakanlarıyla beraber Kızıldeniz'in kıyısında gelecekte Neom isimli bir şehrin inşa edileceği söylenen bölgede kalmaya başlamış. Nasıl tam bir şey gibi değil mi? Sürealist çizgi evet. film gibi. Çok ilginç aslında Evet bu şimdi şeye geçebiliriz işte Türkiye'ye dönerse gazete duvarda bir haber vardı. Hükümet korona virüsüyle mücadele tedbirleri kapsamında yeni bir yasa teklifi hazırladı diyor ve işten çıkarmanın 3 ay yasaklandığı belirtiliyordu. Ee, daha henüz şey yasa teklifi. Yasa teklifi evet. Evet. İşverenlerin... Bunun ayrıntıları yavaş yavaş belli oluyor. Yani şu anda çeşitli böyle şeylerde hani artık sosyal medya gruplarında avukatlar falan ayrıntılarını, taslığını ayrıntılarını paylaşmaya başlamış. Henüz ama gazetelere düşmedi. Oldukça da uzun e, maddeler var. Ama sanırım burada en önemlisi işten çıkarma yasağının öngörülüğü olması 15 Mart'tan e, itibaren. E, ama şöyle bir şey var yani işten çıkarmak yasak. Ama ücretli izin olarak e, gösterebilirsiniz. Böyle olduğunda da biz maddi destek vereceğiz diyorlar. Yani dünyadaki uygulamalardan biraz esinlenmişler anladığım kadarıyla. Fakat tuhaf olan e, yapılan desteğin miktarı günlük 39 lira civarı bir şey. O, bu da yani ayda 800 lira devletin destek vereceği anlamına geliyor. 100 lira galiba öyle bir şey geliyor. 39 lira 24 kuruş günlük deniyor. Eee işsizlik maaşı alamayanlara da günlük 39.24 lira ödenecek deniyor. ücretsiz ücret alalım, ücretsiz izin deniyor çünkü yalnız İlginç bir şey geçti elimize. Demokrasi için hukukçular metni geldi. Ve çok işten atma yasaklanmıyor, sadece erteleniyor diyor. Yani taslaktaki düzenleme işten çıkarmaları yasaklamıyor. Sadece üç ay erteli, erteliyor. Belki Cumhurbaşkanı kararıyla altı ay kadar uzatılacak deniyor ama... Yani... İş kanununa geçici 10. madde ekleniyor. Bu maddeye göre işçilerin iş sözleşmesi maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay süreyle işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan sebeplerle derhal fesih hakkına ilişkin sebepler dışında feshedilemeyecek diyor. Taslakla işverenler arasındaki işverenler işçiyi tek yanlı kararla ücretsiz izne ayırabilecek olup bu madde kapsamında belirlenen fesih yasağı süresini altı aya kadar uzatmaya da Cumhurbaşkanı yetkili olacaktır diyor. İki nedenle yasak yok diye açıklama yapmış Demokrasi İçin Hukukçular Derneği. Birincisi dileyen işveren tek yanlı bildirimle 25. maddeye göre işte bu kanunun 25. maddenin ikinci fıkrasına göre işçi çıkartabilecekmiş bu hususta bir denetleme mekanizması yargı kararından sonra dahi bir yaptırım öngörülmemiştir. Bu önemli. İkincisi 25-2 dışında işten çıkarmalar sadece 3 aylığına ertelenmiştir. Bu fesih yasağı değil. Aksine ücretsiz izne e, 1177 lira destek verip aylık resmi feshi öteleme düzenlemesidir. İşverenin yararındadır diyorlar. Fesih yasağı olsa İdari ceza fıkrasına ücretsiz iznin sonunda izin süresini iki katı kadar süre geçmedikçe iş akti feshedilemez. Bu süre tamamlanmadan iş aktinin feshedilmesi halinde de aynı ceza uygulanır şeklinde bir düzenleme olurdu diyor. Yani hükümetin amacı diye açıklamışlar işsizlik fonundan ücretsiz izne yani patronlara yeni kaynak aktarmaktır. Bu düzenlemeden sonra kısa çalışma ödeneği başvurularının reddedilmesi hiç şaşırtıcı olmayacaktır. Kısa çalışma ödeneğinden 1752 lira ile 4381 lira arasında ödenek alacak işçilere bu e, taslak yasalaşırsa tek yanlı ücretsiz izne çıkartılmaları halinde sadece aylık 1177 lira ödenecektir diye ayrıntılı bir açıklama yapmışlar takip edeceğiz. Şaşırtıcı gelmedi bana bütün bu söylenenler. Evet. Demokrasi için hukukçular derneği. Ni. Ayrıca ilginç bir şey daha var. Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nden sağlıkçılar için yasa teklifi gelmiş. Halbuki bir gün önce reddetmişlerdi. Değil mi? Nasıl o? Evet. Yani bunu aslında dün de söylemiştik. Evet. Sağlık çalışanlarına yönelik tabii şiddet ne de şahit oluyoruz. Buna karşı CHP bir e, yasa teklifi vermişti ama grup başkan, e, özür dilerim meclis başkanı o, o oturum sırasındaki e, kendini şey yaptı. E, biz zaten böyle bir e, kanun tasarısı hazırlıyoruz dolayısıyla hani evet, size söz yani. vereceğiz ama çok da gerekli değil bu yaptığınız dedi ve reddedilmişti. Sonra benzer bir kanun tasarısını e, dün AKP ve MHP e, birlikte e, vermişler. Ve şeye de, meclise de sunulmuş bu şekilde. Ayrıca bu fırsatçılık örneklerinden bir başkası da e, korona doğa hak ihlallerini durduramadı şeklinde bir e, T24 haberi vardı ayrıntılı. Sadece Mart ayı içinde 37 tane ÇED olumlu yani çevresel etki değerlendirme olumlu kararı çıkartılı vermiş. Yani da, evet. parça parça bahsediyorduk ama. Yani Bursa'da Kirazlı yerde, yeni şehir Kirazlı yerde, Artvin'de Cerattepe'de, Tepe'de, Yusufeli gibi yerlerde maden ve enerji firmalarının inşaat çalışmalarını hızlandırması ve çevre bakanlığının, çevre şehircilik bakanlığının karantina günlerinde solunum yolu hastalıklarının yoğun yaşandığı Kahramanmaraş Afşin'de kurulmak istenen termik santral, yani Afşin'de Kahramanmaraş'ta yetmiyormuş gibi kömür termik santralleri yenileri Mart ayı içinde toplam 37 adet ÇED olumlu kararı vermiş gibi gelişmelere de yer verilmiş. Çok Gülizar Biçer Karaca Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili korona sürecinin tüm dünyada sağlıklı kır ve kent yaşamına adil şeffaf ülke yönetimine, su güvenliğine, gıda egemenliğine Tüketici alışkanlıklarının değiştirilmesine, insan eliyle doğaya verilen zararlara son verilmesi gerektiğine dair tartışmalara yol açtı. Türkiye'de ise halkın bir engel olarak gören, halkı bir engel olarak gören enerji, maden, inşaat lobileri, krizi fırsata çevirme mantığıyla toplumsal muhalefetten uzak rantlarını büyütme derdine düştü ifadesini kullanmış. Türkiye için söyledikleri geçerli sayılabilir. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nden ve Kanada'dan özellikle son petrol e, boru hatlarının e, fırsatçı yaklaşımları düşünüldüğünde başka ülkelerde de e, en azından Amerika Birleşik Devletleri'nde çok farklı örnekleri görülebiliyor. Bir de birkaç gün önceki bir haberi e, hatırladım. Guardian'da çok ilginç bir şey çıkmıştı. E, fındık fareleri için çok kötü haber. Türkiye'de süne istilası varmış. Guardian'dan Selin Murtaş'ın haberine göre bu süne böceği kargo kutularında Güneydoğu Asya'dan diğer ülkelere gidiyormuş ve sıcak havalarda rahatlıkla çoğalıyormuş. Bu süne şimdi dünyada fındık kıtlığını baş gösterebilecek. Yani Türkiye'de süne istilası fındık üretimine muazzam bir zarar verebilir deniyor. Dünyanın fındık üretiminin yaklaşık %69'u yani 70'e yakını Türkiye'de yapıldığı için birçok şirket ve bilim insanı süne istilasına karşı hızlı önlem talep etmişler ama böyle bir şey var mı bilmiyoruz. Yani henüz bunlar rastlamadım ben bu haber 4 Nisan tarihliydi. Ee, şimdi 5 gün önceki bir haber henüz başka bir şeye rastlamadım ama ciddi bir olay olsa gerek diye e, düşünüyorum. Bir de şeyden bahsedelim, son olarak günün en önemli konularından bir başında gelen infaz düzenlemesi meselesi. Günlerdir üzerinde konuşmaya gayret ediyoruz ve bu hafta içinde de yasalaşması gibi bir durum var. Son olarak infaz düzenlemesinin bu haliyle yasalaşması halinde boşalan cezaevlerinin yeniden muhaliflerle dolacağını ifade eden Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Utku Çakır Özer, HDP Milletvekili Ayşe Acar başaran Gökçer Tahincioğlu'na yorumlamışlar. T24'ten bir haberde HDP Batman Milletvekili başaran ve Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekili Çakır Özer. Yani Gökçer Tayıncıoğlu'nun sorularını yanıtlamışlar ve yasa tasarısının kapsamının eşitsiz ve adaletsiz olduğuna dikkat çekiyorlar. İfade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerekirken terör kapsamına alındı suçlamalar nedeniyle ceza olan kişiler kapsam dışı infaz düzenlemesi bu haliyle yaşalır, yasalaşırsa boşalan cezaevleri yeniden muhaliflerle dolar diyorlar. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devlete karşı işleniyorsa devletin bunu af yetkisi olabilir fakat şahıslara karşı işleniyorsa bunun af yetkisi devlette değildir sözlerini de hatırlatan HDP milletvekili Ayşe Acar başaran meclise gelen infaz paketinde durum tam aksi demiş. Tam tersi hırsızlık, gasp gibi suçları işleyenler toplum içine karışacak ama iktidar kendine karşı işlenen suçlardan cezaevinde olanları hasmane bir tavırla ölüme terk ediyor. Şu anda cezaevindeki gazeteci, yazar, siyasetçi, öğrenci ve avukatları ıslah edecek kesimler olarak görüyor demiş. Ve infaz paketi adaletsizliği daha da çok derinleştirir demiş. Çakır de eylemlerin terör tanımı içinde yer almaması yönünde kararlar olduğunu hatırlattımış ve Buna rağmen terör örgütü üyesi olmamakla birlikte terör örgütüne destek gibi suçlamalarla pek çok insan hapiste olduğunu dile getirmiş ve gazeteci ve avukatlar da dahi birçok insanın iktidardan farklı düşündüğü için cezaevinde olduğunu söylüyor. E, Ahmet Altan ve Selahattin Demirtaş'ın iddianamelerine baktığınızda sadece haber yapma ve konuşma var ama bu paket onları kapsamıyor demiş. Sonra da işte Soma Maden faciası, 301 işçi ilk aşamada ölmüştü hatırlanacağı üzere. Çorlu'daki tren kazası, çok feci bir kazaydı. Adana'da, Aladağ'da yaşanan yurt yangını, bunu da Ali Bilge bahsetmişti. Gezi gibi toplumsal olayları hatırlatmış. Bu olaylarda ihmalleri bulunduğu için içeride bulunan yetkililer çıkacak. Ancak 3 yıldır yargılanan, beraat alan Osman Kavala yatmaya devam edecek. Bunu topluma anlatamazsınız demiş. E, dün e, aslında hı. Halkların Demokratik Partisi Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş'ta bir basın açıklaması yapmıştı. E, benzer durumlara e, dikkat çekiyor. Şöyle bir açıklama yapmış. Şu anda içeride tutuklu ve hükümlüler iki şekilde rehineler diyor. Bir e, AKP siyasetin rehineleri durumundalar. Bir de Covid-19'un... Koronavirüsün rehineleri e, durumundalar. E, i̇kisine karşı da bu haksızlığı kabul etmemeliyiz diye bir e, açıklama yapmış. Evet bu da independent Türkçeden değil mi? Evet e, şey de çok e, yani Utku Çakıröz'e son bir kez döneyim. İronik bir durumu da anlatıyor e, bu inf, e, af ya da infaz neyse işte teklifindeki. Yani rüşvet alan cezaevinden çıkacak ama rüşvetin haberini yapan cezaevinde kalacak. Böyle bir durum diyor. Yani e, bu teklifin düzeltilmesinin hala mümkün olduğunu söylüyorlar hem e, Beştaş da e, aynı şeyi söylüyor hem diğer milletvekilleri de Utku Çakır gibi ve Ayşe Acar Başaran gibi e, mevcut düzenleme yasalaşırsa gazetelerin cezaevlerine girmeyeceğini de açıklamış. Yani artık gazete de okuyamayacaklar zaten Hı -hı. sınırlı. Tabii görüş yasaya da başladı. Evet, kalıcı hale gelir. Yani tam bir trajedi aslında. Yani inanılmaz bir şeye dönüşebilir. Zaten e, Halkların Demokratik Partisi Grup Başkan Bekir Beştaş da hayat cezaevine sığmaz, hukukun üstünlüğü herkes için uygulanmalıdır demiş. Yani belki de Anayasa Mahkemesinin eşitlik e, Anayasanın eşitlik ilkesine aykırılık dolayısıyla Anayasa Mahkemesinin Önüne getirilmesi gibi şeyler de e, düşünülebilir. Burada siz de bu infaz yasası ile ilgili hani bir tür dil sürçmesiyle ya da tırnak içerisinde af e, demiştiniz buna dikkat çekiyor. E, e, evet. Meral evet. danış Beştaş ismini şey yapamadım bir an. E, diyor ki yani aslında bir tür af kanunu bu infaz kanunu değil ama şöyle bir sorun var bir af e, eğer öngörüyorsanız 360 oyla bu yasayı. Kabul etmeniz e, gerekiyor e, ve 360 oyunu altında kimse özel afı hiçbir iktidar ya da e, ortaklar getiremez diye de açıklamada e, bulunmuş. Dolayısıyla Aynen burada bir öyle. infaz adı altında aslında af getiriliyor e, şeyi var. Evet aynı şekilde Gelecek Partisi Genel Başkanı eski başbakan ve dışişleri bakanlarından Ahmet Davutoğlu da bu görüşmeleri süren infaz düzenlemesine tepki göstermiş ve aynı şeyi söylemiş. Aslında burada ilke yok, gizli af var demiş. Devlete karşı suçlarda değil, rüşvet, çete, yolsuzluk suçları için tahliye var. Bunun yanında düşünce açıklamış bir gazeteci, bir siyasi, bir bilim adamı şiddete bulaşmadan düşüncesini açıklayanlar zaten hapis yatmaması gerekirken kapsam dışında bırakılıyor. Bu yasada zimmet, gasp, rüşvet ve irtikap affediliyor demiş ve yeni tip koronavirüsü salgınına ilişkin de maske dağıtımı bile sisteme takılıyor demiş. Siyaset üreten tek bir makam bırakıldı demiş Cumhurbaşkanı'na ulaşan sorunu çözüyor demiş aynı zamanda. Yani tekelif ve milliye örnek alınacaksa yardımları geri ödeyeceğiz de denmesi gerekirdi diyor. Ki onda yani, bile ödenmedi. Aslında evet, özellikle gayrimüslimlerden çoğu alındığı için o da ayrı bir tartışma konusu. Bu arada bitirmeden bir iki ben şeyi açıklamayı unutmuştum. Bu sağlık çalışanlarına yönelik AKP ve MHP'nin verdiği yasa teklifi içerisinde sağlık çalışanları yeni bir hak kazanıyorlar. Buna göre bir doktor kurumda hastaya bakabilecek başka bir doktor varsa önceden tartıştığı hastaya bakmama hakkına sahip olabiliyor bu sanırım ilk kez gerçekleşecek tartıştığı bir hastaya bakmama meselesi bir de CHP bir yasa teklifi vermiş koronavirüsü meslek hastalığı sayılsın diye. Evet önemli aslında yani evet. çok bilinen ama bilinmezden Yani iş kazası gibi davranılmalı koronavirüs yakalananlara diye dolayısıyla bir çeşitli haklarda kazanmış oluyorlar tabii bu yapıldığında. Evet bitireceğiz herhalde ama bir de, bir de benim de atladığım bir haber var önemli bir haberdi Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü OPCW Suriye rejiminin 2017 yılında kimyasal silah kullandığını tespit ettiklerini dünyaya açıklamış. Yani Şam rejimi sorumlu demiş 2017'deki Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın emriyle düzenlenen 3 saldırıda sarin ve klorin gazları kullanıldığına ilişkin yeterli delilin ellerinde mevcut olduğunu belirtmiş. Bunu da e, uzun süredir yapılan bir araştırmanın sonuçlarını da komisyon koordinatörü duyurmuş. Ve e, Lata, Laskiye'de 24 Mart 2017 tarihinde, de Latamne neresi tam bilmiyorum, sarin ve 25 Mart 2017'de klorin kullanılmış kimyasal silah olarak ve söz konusu maddelerin Suriye Hava Kuvvetlerine ait olduğu sonucuna da vardılar. Bu tür stratejik saldırılar yalnızca Suriye ordusunun üst düzey komuta düzleminin emriyle verilmiş olabilir demiş. 3 saldırıdan la tam neymiş evet. 3 en az 3 en az 100 kişinin etkilenmiş olduklarını görmüşler. Yani savaş suçu sayılıyor beşer saatte Yurt dışına ileride çıkarsa ne olur bilinmez. Çıkmayı düşünürse diye düşünelim ve bitirelim aslında isterseniz. Bitirirken de bir şarkı daha çalıyoruz Bill Withers'dan. Use Me, Beni Kullan adlı ünlü parçalarından bir tanesi Bill Withers'ın 81 yaşında hayata veda ettiğini söylemiştik hafta başında. Ee, önemli bir soğuk, pek çok yaygın bir taraftar kitlesi de olan birisi. Onu da çalarak bitiriyoruz. Ee, ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay, Robi Ayar ve Andrei Gritsko'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.